Oh yeah. chicaste Kainat bugün 16 Ağustos Cuma Yıl 2013, Ay 8, Gün 228, Hızır 103 1434, Hicri Şevval 9, 1429, Rumi Ağustos 3 Hacı Bektaş 711. Kutlama Yılı ve Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Töreni Yemek Listesi Gün 228 un çorbası, sebzeli güveç, pilav, salata ve meyve. Büyük, Büyük Saatli Marif Takvimi Belki Açık Radyo Burası 94.9 açıkradyo.com açıkradyo.com.tr Ve Açık Gazete başladı Haftanın son Açık Gazetesi Eğer olağanüstü bir Gelişme dünyada Olmazsa tabi Evet huzurlarda Ömer Madre Can Bil, Özdal Akdeniz var Ayrıca da arka planda Bizi destekleyen ekibimiz Emre Gümüşer ve Dicle Tiryakiler var Günaydın Günaydın Açılışımızı bu çok kanlı ve olağanüstü trajedilerle dolu katliamlarla dolu dünyada açılışımızı Emel Mahluti'den yaptık. Kempti Hürra adlı şarkısıyla Mısır'da direnen insanlara bir günaydın demiş olduk. Özgür olanım ben ve asla korkmayan Sonsuza dek yaşayacak sırrım ben. Benim vazgeçmeyenlerin sesi. Benim bu tüm tüm bu kaosun orta yerdeki yerindeki tek gerçek anlam. Diye devam ediyor ve satılmış köpekleriyle halkın günlük ekmeğini çalan ve düşüncenin yüzüne kapıları çarpan zalimlerin boğazında kalacak olan Kılçığım ben diyordu şarkının bir bölümünde. Evet, bugün gene Mısır'dan bahsedeceğiz sağlıklı olarak. Mısır'da cenazeler defnetilmeye başlamış. Sağlık Bakanlığı ölü sayısını 525 olarak vermekte. Ee, Müslüman kardeşler tarafından yapılan açıklamaya göre ise 2000'in üzerinde kişi ölmüş. Hayır, Sağlık Bakanlığı'ndan ayrıca daha da sonra bir düzeltilmiş 638 ölü rakamı geldi Raşa TV'den. Dün akşam saatlerinde aldığımız bir haberdi bu. Ee, çok farklı rakamlar veriliyor. Bir katliamın bilançosu da müthiş yükselmekte. Yani keskin nişancıların herkesi vurduğu, diri diri insanların yakıldığı ve akıl almaz bir katliamın da yaşandığı bir yerden bahsediyoruz Mısır'dan. Evet, kimi halilerin cenazeyi teslim almasından sonra halen 259 cenazenin bulunduğundan bahsediliyor. Bunlar da defnedilmeyi bekliyormuş. Ve bugün itibariyle Cuma günü büyük gösteriler meydana gelmesi bekleniyor yine Mısır'da. 38 farklı yürüyüş düzenleyeceği duyurulmuş. Müslüman biraderler ihvan. Bir G3 gazetecinin de öldüğünü, ayrıca pek çok gazetecinin dayak yediğini ulus, yani hem Mısırlı hem de uluslararası gazetecilerden ayrıca da e, büyük tehditler aldıklarını da belirtelim yani medyada ağır bir, çok ağır bir tasalı taarruz ne dersek dilim onu bir aylık bir üstü hal ve sokağa çıkma yasağı var biliyorsunuz. Onu da söylemiştik. Ve 19 askeri general e, ordudan 19 general şeye verildi. Vilayetlerine. Vali olarak. Vali olarak atandı. Evet. Ve onlardan ikisinin en az, yani bundan daha açık bir sembolik de bir anlam olamaz herhalde. Mubarek döneminin Mübarek'in eski devrik diktatör Mübarek'in adamları olduğu da söyleniyor. Kahire, başkent Kahire ve on ayrı vilayette de devam ediyor. Bu sokağa çıkma yasağı. Bunun tabi çok derin anlamları da olacaktır. Çünkü sokağa çıkma yasağı ilan ettiğiniz zaman her türlü gözlerden uzak her türlü şeyinde yani diktatörlüğün uygulaması mümkün olabilir. Bu arada Muhammed El Baradey geçiş dönemi başkan yardımcısı istifa etti biliyorsunuz. Bunu da vermiştik. Ve İhvan'ın liderlerinden ileri gelenlerinden pek çok kişinin de gözaltına alındı, tutuklandığı haberleri geliyor. Fakat kendi kızı da öldürülen, 17 yaşındaki kızı da öldürülen Muhammed El-Beltaci. Tam nasıl okunduğunu bilemiyorum. Beltaci de olabilir. Baltacı da olarak da geçiyor. Baltacı geçirdik, da geçebilir. Allah'a yemin ederim ki diyor, gözaltına alınmadan önceki son konuşmasını da gördük. Uluslararası medyadan izlemek de mümkün olabiliyor El Cezire'den ve Demokrasina'dan. Ee, eğer insanlar protesto etmeye, kaldırmaya devam etmezlerse Abdülfettah Elsisi ülkeyi daha da büyük belalara sürükleyecektir. Bunu bir iç savaşa sürükleyecek ülkeyi ve böylece kendisinde de e, cezadan kurtulmak isteyecektir diyor. Uyanık ol. Mısır halkı ve sokaklara açık ve silahlı kuvvetlerin siyasi hayatının sonunu ilan ettiği bir çağrıda bulunmuş. Evet. Şimdi bunlardan bahsedeceğiz. Ayrıca e, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da Önemli bir açıklama yaptı uluslararası alanda da ve bunun susmaya devam edilemeyeceğini söyledi. Şiddetle kınadı ve ilk başta Obama olmak üzere Putin, Cameron, Merkel, Ayro ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile tek tek görüşerek ne istediğini açıkladığını söylüyor. Mısır'da sustunuz, susuyorsunuz. Bu aşamadan sonra hangi yüzde demokrasiden, evrensel değerlerden, insan hak ve özgürlüklerinden bahsedeceksiniz diye de konuşmuş Mısır Manifestosu açıkladı deniyor. Evet kritik bir hamle olarak değerlendirilen bir gelişme daha var. E, Mısır Büyükelçisi Başbakanlığa çağrılmış, e, Ankara'ya çağrılmış, özür dilerim Türkiye'nin Mısır Büyükelçisi Ankara'ya çağrılmış ve e, Erdoğan'ın yaptığı açıklamadan bahsediliyor. Yine sizin biraz önce belirttiğimiz detayları da aynı şekilde aktarabileceğimiz bir açıklaması var. Ve Abdül Fettah el-Sisi yönetimine son katliam sonrası iki ilişkilerin riske girebileceğine dair de en net mesaj olarak bu geri çağırma olarak da gazetelerde yer alıyor günün son gelişmesi olarak da. Başbakan Erdoğan da Türkmenistan'a itti bu arada. Evet gitmeden önce yaptığı açıklamalardan biriydi bu da. Financial Times gazetesi de Erdoğan'ın aktif bir müdahil olması, bir, bir tür ara bulucu olması gerektiğini yazmış. Ama dünya geneline evet. baktığımız zaman da Türkiye haricinde pek fazla sesini çıkaran ülkede olduğu söylenemez. En son Birleşmiş Milletler toplandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni bu yüzlerce kişinin öldüğü katliam sonrasında sert bir mesaj vermemiş olduğundan bahsediliyor. Bu MTV MSNBC'den gelen bir haber. Toplantı sonrası kameraların karşısına Arjantin temsilcisi çıkmış. Ve konuşması kısa kalınca kendi ülkesinin Mısır'la ilgili görüşlerini anlatmaya başlamış. O bir kınama. Kendi ülkesi adına kınamış bu katliamı. Ama Birleşmiş Milletler'den ortak bir tavır görülmemiş. Bundan bahsediliyor. Zaten uzun zamandır Birleşmiş Milletler'in herhangi bir konuda ortak tavır aldığı da görülemiyordu. Görülemiyordu evet. Ve şey de var Amerika Birleşik Devletleri de bir tepkide bulunmuş ama tatbikatı ortak gelecek ay yapılacak olan ya da iki ay sonra tam hatırlamıyorum ortak bir tatbikat yapılacakmış. Onu da iptal etmişler. Evet. Yani bir zahmet diyelim belki de o, bunu tanımlamak gerekiyor abi yani, Ama tahmini. yardımların verilmeyeceğine dair ve böyle maddi bir baskı uygulanacağına dair herhangi bir şey yok. Onun içinde mesela çeşitli gazetelerde işte günah çıkardı Obama filan gibi bazı gazetelerde şeyler var bunların pek itibar edilebilecek bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Darbe sonrasında Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry'nin yaptığı açıklamada zaten ne kadar itibar edilip edilmeyeceğini bu demişlerin ilk işareti verilmişti. Kendisi ordunun demokrasiyi tekrardan inşa etmeye başladığından bahsediyordu. Fakat ordu da Mısır ordusu da beklediği desteği göremediğinden bahsederek LCC'nin yaptığı bir açıklama vardı. O da Amerika bizi yarı yolda bıraktı demişti. Galiba Amerika Birleşik Devletleri ile yarı yolda bırakmak yarı yoldaki durumlar devam ediyor. Mısır ordusunun ilk önce uçak ihalesi, daha doğrusu uçak ihalesiz değil hibe yoluyla verilen uçakların e, Amerika Birleşik Devletlerinden Mısır'a gönderilmesi iptal edilmişti. Şimdi de ortak tatbikatlar iptal ediliyor. Yani bu olaylardan da Amerika Birleşik Devletlerinin Mısır ordusuna ne kadar yakın ilişkiler içerisinde olduğu da görülebiliyor galiba. Evet yani. Başbakanın da ettiği büyük bir susma kumpası ve hatta bir de real politik real politik diye adlandırılan işte gerçeklere uygun hiçbir şekilde kendi çıkarları neyse o doğrultuda hareket eden ülkelerden başkasını görmediğimiz aşikar evet kendi basına da bir şekilde eleştiriyor Obama'yı e, tüm dünyanın göz önünde gerçekleştirilen bu müdahaleyi Darbe dememekte de direnen ve darbe hükümetiyle ilişkilerini aynen sürdüren şeklinde tanımlanıyor. Zaman gazetesinde bu e, İhsan Denli'nin haberinde. E, ABD Başbakanı Barack Obama saygın gazeteler Washington Post ve New York Times'ın da aynı gün yayınladığı yayın kurulu imzalı yazılarında yerden yere vurulmuş bu şekilde dağıtılan Amerikan medyasında da bir eleştiriler eleştiri dalgasından da bahsedebilmek mümkün galiba. Ya zaten e, hakikaten e, şayan hayret diyebileceğim yani son derece e, insanın şaşkına e, sevk etmesi gereken hiç şaşırmadığınız bir şey var. Mesela beyaz ev sözcüsü Obama'nın Amerika Birleşik Devletleri başkanlığının sözcüsü Josh Earnest eee Açıkça söylüyor. Biz darbeye darbe demeyiz diyor. Neden? Aa, çünkü Washington Post'ta dün yayınlanan makaleye göre darbeye darbe dediğiniz zaman çeşitli yaptırımlar uygulamanız lazım o ülkeye. Açıkça onu söylemiş zaten. Josh Ernest diyor ki e, biz bunu düzenli olarak söyledik diyor. E, Mısırlılara verdiğimiz yardım ve bunun denetimi devam ediyor. Biz söyledik diyor e, bu ara hükümeti bir darbe olarak nitelleyemeyiz çünkü Amerika'nın çıkarlarına uygun değil diyor bunu. <gülüyor> demek bunu açıkça söylediği yani Bir i̇şte evet. defa oluyor benim gördüğüm ve yani birkaç hafta önce işte F-16'ların erteleneceğini söyledik filan ama şey olmaz diyor kanlı aykırı olur diyor yani darbeci hükümetle demokrasi aykırı ülkelerin başlarına yardım etmeyi yasaklayan bir kural var onu söylemiş. En yani son derece bir, bir açıdan da açık aslında. Demokrasi bu. değil güvenlik biraz daha. Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliği. Hadi onu da tırnak içine alarak söyleyeyim. Tırnak içindeki Yalnız güvenlik. güvenlik falan değil tabii büyük mali çıkarlar var. Asıl şey söz konusu olan o paracıklar. Yani güvenliğin şeyin paradan ibaret olmuyor mu aslında? Yani e, Kan parası diyelim. Aslında bir çeşit ve yani 638 kişinin resmen kabul edildi, e, yani bakanlık tarafından geç vakitte dün akşam geç vakitte yapılan açıklama bizzat Cunta'nın e, Mısır Cuntasının Bakanlığından 638 var bölü sayısı sadece binleri aşan sayıda. Çoluk çocuk, kadın erkek öldürülmüş, yaralanmış binleri aşan yaralı var. Yani Mısır'ın kendi tarihinde de görünmemiş bir vacia yaşanıyor. Ve Amerika'nın fonladığı Mısır ordusunun yaptığı bir şey bu desteğinde. Başkan Obama da resmi bir açıklama yapıyor. Kınıyoruz diyor ama hiç aski yardımı kesmek, kısmak filan söz konusu değil. Çünkü kar şeyin yerini alıyor. Komandariğimizde gayet güzel bir şey yapılmış. Kan, kana karşı kar. Bir harf var orada. Evet. N ile R yer değiştiriyor. Kan karşılığında kar. E, ama tabi Suudi Arabistan'ı ve diğer e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yaptığı şeylerde ayrı bir hikaye tabii. Büyük destekler veriyorlar Mısır cuntasına da. O sebep olarak ne olduğunu düşünüyorsunuz? Yani okudunuz mu bu konuyla alakalı? Benim kafam çok karışık. Mesela Suudi Arabistan neden Müslüman kardeşler gibi kendi saflarında, mesela Suriye'de kendi saflarında olarak gördüğü bir ülkeyi özür dilerim oluşumu desteklemesinde askeri bir yapıyı desteklesin. Seküler ve layık, layık olduğu söylenen askeri bir yapıyı desteklesin. Herhangi bir bilgi var mı konuda? Henüz yok ama şey yaparız yorumlarız. Evet On da duygusal olduğuna dair bazı benim burnuma kokular geliyor. Bu arada konuyla ilgisi yok ama çok yüksek çağrışım yaptı. Dayanamayıp söyleyeceğim çok ilginç bir haber var. Bakalım şaşıracak mısınız? Askeri özel şirketlerden bir tanesi bu taşeron şirketlerden biri Irak'ta çalışan adı Kaki International şeye dava açmışlar bu şirket aleyhine Irak'ta. Ebu Garay başta olmak üzere çeşitli hapishanelerde bu şirketin elemanları bize işkence yaptı. Sakat bıraktı. Elektrik şokları verdi. Dövüldü. Kafeslere koydular. Köpeklere saldırtıldık diye. Bunların hepsi fotoğrafını gördük zaten. Evet. Fotoğraflarını da gördük. Onları e, dava etmişler Amerikan Mahkemesi'nde. Amerikan Mahkemesi Irak'ta olan Irak'ta kalmıştır. Demiş. demiş. Böyle mi demiş? Ay canına. Aşağı yukarı böyle demiş. Ve davayı görmemiş. Şimdi bu daha da şey değil. Şaşırtıcı e, tazim, kısmına gelmedik e, Gelmedik yani bu. daha. Biz bakmayız böyle, yabancı ülkedeki topraktaki işler bizi ilgilendirmez demiş Amerikan şeyi, mahkemesi. Bu kararı alan Kaki'de, Common evet. Dreams'den aldığımız bir haber bu. E, şimdi dava açmış Iraklılara. Beni nasıl dava edersin? Ee, iftirada bir, bulunursun davası Hayır. Ama. Bir sürü avukat tuttuk. Para harcadık. 15 bin dolar ver bakalım demiş. Iraklılardan 15 bin dolar istiyorlar. Yüzsüzlük. İşte böyle. Yüzsüzlük. Irak demişken bu arada Keri Irak'ta, Bağdat'ta çeşitli kesimlerde e, patlamalar meydana geldi. E, ve Keri oradayken mi? Karşılamak havai fişek niyetine mi? Sanırım oradaydı. Tekrar bir kontrol etmem lazım. Benim en son hatırladığımda oradaydı ya da dolaşıyordu. Ee, onu bir kontrol edelim. En az 34 kişi hayatını kaybetmiş. Bağdat'ın çeşitli yerlerinde evet. meydana gelen saldırılarda. kan revan içinde. Evet bir gün önce de 14 kişi ölmüştü. Ee, ölü sayısı artıyor. En kanlı Ramazan aylarından birisi geçirmişti. Birisini geçirmişti Irak. Ve e, bir yandan da... E, Nuri Elmaliki, Başbakan Nuri El maliki ile terörizm olarak nitelendirdiği, terörist olarak nitelendiği gruplar arasındaki kanlı çatışmalar da devam ediyor. En son güvenlik e, operasyonlarında 800 militan zanlısının tutuklandığı açıklandı. 800 kişi tutuklanmış. Burada da öyle bir durum var. Irak'ta mı? Evet. 800 kişi ha. Evet. Evet Irak'ta zaten e, e, 1 milyon'a yakın sayı ve çok farklı sayılar geliyor ama 2003'teki işgal ve istiladan bu yana e, yüz binlerce kişi e, öldü. Sakat kaldı, hastalandı. Radyasyona da maruz kaldı. Evet. Bu seyveltilmiş uranyum gibi şeylerden. Ve toplam içte ve dışta 4,5 milyona varan insan evinden, yerinden, yurdundan oldu. Mülteci durumuna düştü. Kendi ülkesinde ve şeyinde. Dul kalan kadınların haddi hesabı yok. Onlar da e, kendi bedenlerini satmak zorunda kalıyorlar. Irak'ın işgali böyle sonuç verdi. Sonuçta aç kalıp ölmemek için Amerika Birleşik Devletleri de Irak'ta yapılan bir olaya ben müdahale olamam diyerek de yargısının kararını bu şekilde gösteriyor. Bu arada Keride evindeymiş. Beyazevin yakınlarında oturuyormuş. Irak'ta değilmiş. Onu da tekrardan bir e, düzeltme olarak söyleyelim. Evet, Birleşik Arap Emirlikleri'nde de Birleşik Arap Emirlikleri destekliyor işte Mısır hükümeti kendini e, azami kontrol altında tuttu diyor. Yani bir gün içinde 638 kişi öldüren bir rakama göre de e, 4000'e de ulaşabilir bu sayı. Yani en azından binleri de geçebilir ve buna bayağı kendini kontrol etti yönetimli şey yaptı demiş Birleşik Arap Emirlikleri Evet Bahreyn de benzer bir şekilde konuşmuş ve askeri yönetim tarafından yapılan bu katliama aynen Birleşik Arap Emirlikleri verdiği tepkinin benzerini vermiş. Yani bu dünyanın bu şekilde sürdürülebileceğinden emin miyiz? Onu sormak lazım aslında yani hakikaten adaletin bu mu? Dünya çağrısı Gerçekten şimdi yerini bulabiliriz. Kaos ve kan revan içinde Kahire sokakları ve Mısır'ın başka şehirleri. Ee, evet, yani Birleşik Arap Emirlikleri demişken ben benim de dayanayımı vereceğim bir haber var. Ee, değeri 600 milyon dolara aşan dünyanın en büyük yatı da Birleşik Arap Emirlikleri'ne teslim edilmiş. Öyle bir zenginlikten de bahsediliyor. Ama Mısır'da yaşanan olaylar ise siyaset, siyasi icraat olarak görülüyor Birleşik Arap Emirlikleri'nin sözcülüğü tarafından. Belki de o yatağı alıp şimdi ölü deniz taraflarında tenezzüye hede çıkabilirler. Yani böyle bir aşk gemisi gibi bir şey olabilir. Evet, Devlet Başkanı Şeyh Halife Bin Zahid El Nahyan tarafından teslim alınan bu gemiden. Kaç metreymiş? Eee... Abramovic'in eklips atlı mega yatından 16 metre daha uzunmuş. İyi, daha az olsaydı zaten ben bu haberi haber demezdim. 94 bin beygir gücülüymiş hareket ediyormuş. Çok beygir. Evet bu arada beygir demişken patlamalar ve müdahaleler var. Fakat Hatay'dan gelen haberler var. Hatay'da kaçakçılar atlarla beraber... 2500-3000 kadar yaya ve atlı kaçakçı sınırdan girmeye çalışmışlar yanlarında getirdiği binlerce vadille. Dünyanın durumu hakikaten çivisinin çıktığının başka bir görüntüsü de bu olsa gerek. Yani vahşi batı görüntüleri güney, var. Güney sınırında atlarıyla beraber gelen kaçakçılardan bahsediyoruz. Haydutlardan yani öyle mi? Kaçakçıya da haydut diyemeyiz aslında çünkü. İki bir kişilik kaçakçı mı olur bir de o durum hala benim kafamı karıştırıyor. Yani bu işte bir gariplik var. Kaçakçı dediğin kişi daha çok kaç, kaçmakla uğraşan kişidir. Kaçarak ticaretini yapan ama 2000 kişiyle kaçakçılık yapmak da ilginçmiş. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı açıklama ama herhangi bir yorumda bulunabilir miyiz? Ma maalesef artık o eski din yani gençlik günlerinde olsaydı fırlar orada gidip bir de kaçakçı röportajı yapardı ama şimdi yapamıyor artık. Fakat şeyden bahsediyoruz. Bu arada çok ciddi bir şey sorunu da var onu da söyleyelim. Lübnan'da Suriye Savaşı'nın Lübnan'a sıçrama ihtimali var. Çok önemli bir haberdi. Oradan geliyor. Yani Lübnan'da dün en az 16 kişinin öldüğü Beyrut'un, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki dahiye bölgesinde en az 16 kişinin ve 200 civarında insanın 16 kişinin öldüğü 200 civarında insanın yaralandığı haberi de geliyor. Evet, Yeni Şafak gazetesinde 20 ölü olarak Öyle mi? Evet nitelendiriliyor bu durumdaki ölü sayısı. Patlama nedeniyle çevredeki binalarda yaşayan insanlar evlerinde mahsur kalmışlar. Dışarı çıkamamışlar. Görgü tanıkları 5 bina ile çok sayıda aracın hasar gördüğünü söylemiş. Bölge ambulans ve Itfaiye araçları sevk edilmiş. Aynı yerde geçen ay bir saldırı olmuş ve 53 kişi de orada yaralanmıştı. Yani Reyhanlı'daki duruma andıran görüntüler var orada da ee, geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin başına gelen ve insanlar kaos içinde e, dört bir yana dağılmış durumdaymış. Reyhanlı'da da yani zaten hükümetin e, verdiği haber sokaklarda mazot akıyor diyordu işte. Suriye'de her gece getirilen binlerce varil mazotun teslim adresi. Yani bu Suriye sınırından da çok büyük bir bela çıkması tehlikesi karşısında insan ürpermiyor değil. Böyle evet. bir şey söyleyebiliriz. Ayrıca evet. El-Nusra'ya da yardım edildiği konusunda da bir açıklama vardı. Değil mi? Evet. Bu şekilde Taraf Gazetesi'nden gelen bir açıklamaydı. Karayılan Yapmış açıklamayı Bakan Davutoğlu'nun Suriye'deki silahlı güçleriyle özel olarak ilgilendiğini söylemiş. elini nusra dememiş ama. Ee, PKK'nın askeri kanadının başına geçmişti Karayılan. Türk... Yani evet. Evet, Kürtlere karşı katliam politikası Türkiye'nin verdiği silahlarla yapılıyor. Şimdi Davutoğlu'nun vicdanı acaba Til Eranda yapılanlar karşısında sızlıyor mu diye sormuş. Böyle de bir durum var. Evet. Şu mazot konusunda bir haber daha var aslında yani bu kadar zor bulunan bir şey bir mazot diye insan düşünüyor kaçakçılar tarafından getirilmesi gereken ya da bu kadar değerli bir durum olduğunu diye sorgulayabiliyor. Mesela Heybeliada'da atar damarı kesilen e, Ali Mert Baltacı isimli genç kişi mazotsuz deniz ambulansı yüzünden hastaneye yetişememiş ve komaya girmiş. Mazotu yokmuş deniz ambulansının. 112'den deniz ambulansı istenmiş. Kazayla kırılan vitrin camından kolundaki atar damar kesilmesi üzerine böyle bir olay meydana geliyor. 22 yaşında Ali Mert Baltacı. Önce arızalı sonra mazot yok denilmiş. Polis kan olur, kan olur diye aracını almamış kişiyi. Ve vücudundaki kanın %80'ini kaybeden genç de komadaymış. Polis aracına mı almış? Evet böyle bir durumdan bahsediyor. Hem de Vatan Gazetesi'nde bahsediliyor. Daha fazlasını duymaya kimsenin tahammülü olmadığını düşünerek bir ara vereceğim. Aradan sonra biraz da birkaç haberimiz daha olacak. Sonra Mısır'a döneriz tekrar. Dünyanın iklimle ilgili, orman yangınları, sellerle ilgili ve gelen son yapılan araştırmalarla ilgili önemli bilgilerimiz var. Bir de Bradley Manning önemli bir son duruşmasında Amerika'yı üzdümse özür dilerim diye bir konuşma yaptı. Biraz da ondan da bahsedeceğiz. Açık عربش على حي Banla'dan dinledik. Ağlama zamanı. Ve devam ediyor. Programımız hakikaten son derece kaygı verici, hüzün verici ve dehşet verici genel manzaralarda yız. Evet. Dünyanın gözleri önünde izlediği, televizyonlarının başında ya da internetlerde internetlerde düşen ya da görüntülenen videolarda gördüğü canlı canlı yayınlanan bir katliam vardı. Geçtiğimiz gün Mısır'da Adeviye meydanı ve çevredeki meydanlarda meydana gelen evet. bir katliam durumundan bahsediliyordu. Ve hayatımızda ilk defa yani bizim yayın hayatında bu çok oldu ama ilk defa bir canlı katliamı gerçek zamanlı olarak radyodan da aktarmak gibi bir tuhaf durumla da karşı karşıya kaldık. Yani bir gün içerisinde 600'den fazla insan hayatını kaybetti kameraların önünde ama e, yani, genel teklilere baktığınız zaman evet hastanelerde yani işin, bunun üzerinde daha çok duracağız ama hastanelerde insanlar kayıyor kana bastığı için kaygan zemin yani bu hale gelmiş doktorlar oracıkta uyuyorlar ölülerle beraber yorgunluktan böyle bir rezalet var ve daha da korkunç şeyler de detaylar var özellikle şerif abdül Kudüs e, Now ee, muhabiri Mısır muhabiri Şerif Abdül Kudus'la e, yapılmış çok ayrıntılı e, bir mülakat vardı. Yalnız onunla değil ayrıca da Lina Attallah'ta o da bir bağımsız gazeteci kadın. Ve her ikisinin anlattıkları şeyler planlı olduğunu bunun, çıkış yolu bırakılmadığını mesela kaçmak isteyenler olursa onun da bırakılmadığını gösteren evet. kanıttan bahsediyor. Sarha Hastanesi'ni yaktılar. Ve televizyonlarda bu naklinde yayınlandı. Daracık bir geçit bırakıyorlar kaçsın diye insanlar. Oradan da ateş ediyor şeyler. Sniper dedikleri işte keskin nişancılar ve öldürüyorlar. Şerif Abdülkudüs'ün kaçarken, koşarken o alanda dar alanda yanında birisi saçmalarla vurulmuş. Hemen yanında görmüş. Yani çok cesur bir kaza örnekleri de gösteriyor gösteren bir sürü insan var. Ve bütün bu olağanüstü durum karşısında geleneksel riyakar konuşmaların işte üzgünüz her iki tarafı da itidale çağırıyoruz konuşmaları arasında bizim görebildiğimiz kadarıyla bir tek Türkiye'den başbakan Recep Tayyip Erdoğan evet. konuştu ve bunu şey dedi net olarak. Hadi. Susam da suç ortağıdır dedi. Evet hadi Amerika Birleşik Devletleri'nin Mısır ordusuyla olan maddi ilişkileri var dedik. E, fakat diğer ülkelerin de bu şekilde maddi ilişkileri olduğundan ötürü darbeye darbe diyemediler diye de akıllara soru gelebilir. Herhangi bir ülkeden ne Avrupa Birliği'nden ne de Amerika Birleşik Devleti Amerika kıtasındaki diğer ülkelerden Asya kıtasındaki diğer ülkelerden net bir şekilde bu olaya darbe ve kınama diyebilecek. Devlet başkanı henüz ortaya çıkmadı. çıkmadı. Susan herkese masum çocukların kanı bulaşmıştır. Her veya da geç bir Musa çıkar ve bu zulmün hesabını sorar diyor Firavunlara karşı. Yani 4000'in üzerinde yaralı ve şu ana kadar resmi rakamda 630 bizim son görebildiğimiz rakam bu. O ölü sayısı ve bir günlük şeydi. Cehennem yani. Cehennemin ta kendisi yaşanıyor. Başta Kahire olmak üzere. Ve en korkunç başka şeyler de var. Mesela Mısır medyası tamamen susmuş. Ne televizyonlarda ne de gazetelerde ve şeyi suçluyorlarmış. Biliyor musun onu? El Cumhur. Evet, evet. Müslüman biraderleri. Bütün onlar terörist. İşte onlar yaptı diyorlar. El Cumhuriyet gazetesi, e, gazetesi Müslüman kardeşleri Mısır yakma planı olarak bu durumu kapağa taşımış. El Ahbar'da Müslüman kardeşler kabusu bitti başta başlığı taşımışlar. E, başlığını atmışlar. E, gösteriler yayını, yayıldı Müslüman kardeşler fitili ateşledi demiş El Ahram gazetesi manşetiyle ve e, Rose El Yusuf da e, bu gazeteden göstericilerin dağıtılmasının temizlik olarak nitelendirildi. Evet, böyle bu bir. Bu vahşi ve gazlarca yazılan yazılar da var. Yani hakikaten insanlığın sustuğu bir yer haline geliyor. Ee, Türkiye'den de aslında bunları gazetelerde görebilmek mümkündü. Bu, bu buna benzer demişler. Mesela bir gün gazetesinin Perşembe günkü haberini manşetten değil de alttan ufak bir yerden verdiği haberini haberinde altın Nisan Hareketi temsilcisine yer vermişler. Bir gün gazetesine konuşmuş ve Müslüman kardeşler ve ordu arasındaki kavganın ülkeyi iç savaşa sürüklediği uyarısında bulunmuştu. Fakat detaylara baktığınız zaman daha çok... Ee, topu da, suçu da Müslüman kardeşlere attığında görebilmek mümkündü Altın Nisan hareketinin. Ve orduyu kötülemeye çalışıyorsunuz diye de konuşmuştu. O da ilginç bir e, açıklama ee, açıklamaydı. Yani, şimdi tam e, yerini bulmayalım. Mursi'yi de reddediyoruz. Orduyu da demişler ama Tamerrut Hareketi Sözcüsü Mahmut Bahadır Mısır şu anda doğru yola girmenin Sancılarını yaşıyor demiş Yani Binlerce insanın yaralandığı bir durumda Mısır'da Askeri yönetim sansür uygulamıyor Demiş uyguluyor olsaydı Olaylardan haberiniz bile olsaydı Olmazdı sansürü uygulayan Mısır'daki geçici yönetim değil asıl Türkiye hükümetidir demiş Eee yani böyle de durumlarda evet, şaka gibi durumlar da var. Mesela aslında espri kaldırmayacak durum 600'den fazla kişinin bir gün içerisinde ölmesi ve belki bindir yani 1000. Başkentinden bahsediyoruz. Kahire'den bahsediyoruz ve bu konuyla alakalı bence espri kaldırılabilecek bir durum da yok. Fakat Cumhuriyet Gazetesi mesela bugün pengueni de gösterseydin şeklinde bir başlığında bir haberi var. Hemen yukarsında caminin içerisinde sıra sıra dizilmiş cesetlerin altında da e, cesetlerin fotoğrafının altında Erdoğan'ın Mısır'daki katliam yerine fokları gösterilmesine kızdığından bahsediliyor ve pengueni de gösterseydin şeklinde bir manşet e, manşet değil de başlık atılmış ve bir şekilde e, Gezi Park eylemlerine referans vererek bir haber gerçekleştirmeye çalışmış Cumhuriyet gazetesi Evet manşette de Gezi hafiyeleri var. Bu ayrı bir konu yani e, Hükümetin Türkiye içindeki politikalarını eleştirmek, onlara karşı gerekli karşı durmayı göstermek çok yerinde ama şimdi şu durumda Mısırın haline de dünyadaki belki de tek sesi çıkan üst düzey hükümet yetkilisi başkan ya da başbakan olması olduğu gerçeğini de gözden kaçırmak kaçırmamak gerekir diye düşünüyor insan Evet buna döneceğiz çok önemli ayrıntılar var elimizde çok derinlemesine izleyen insanlar var fakat başımız sadece bu bu konuyla ilgili belada değil başka problemlerimiz de var biraz da bunlara göz atabiliriz mesela Şimdi haberi arıyorum. ha e, Önemli bir, çok önemli bir haber maalesef hiç iç değil ama e, şeyde Environmental Research Letter adını taşıyan yani çevre araştırmaları e, mektupları diyelim ya da bülteni bu o, hakemli dergide geçen perşembe yani dün aslında. Yayınlanan bir araştırma var. Ve e, önümüzdeki çok çok sıcak dönemlerin geleceğini söylüyor önümüzde. Özellikle e, ya artık şeyi durdurmak birkaç kat katlanarak sıcak dalgaların artmasını durdurmanın matematiksel olarak imkansız olduğunu da ortaya koymuş. Bu çok kötü. Yani e, sıcak dalgalarının e, bu sera gazı denilen karbondioksit ve diğer e, atmosfere saçılan gazların sonucunda e, ölümcül sıcak dalgalarının ve de tabi sellerin ve de tabi orman yangınlarının ve de fırtınaların onun onların getireceği şeyi artık önlemenin imkansız olduğunu matematiksel olarak koymuşlar. Yani tam bu haberin geldiği sırada zaten Kuzey Asya'da kasıp kavuran sıcak dalgalarından bahsediliyor. Evet. Düzinelerce insan ölmüş. Ve birçok yerde mesela kamu binalarında hükümet binalarında Güney Kore'de hükümet e, air kondisyonları klima cihazlarını da durdurmak zorunda kalmışlar. Çünkü Neden? tasarruf etmek zorunda. E, ve mesela e, Çin'de sığınakları e, atom ya da başka saldırılara karşı, düşman saldırısına karşı korunulacak, korunmak üzere ayrılmış sığınakları açmış. Serinlesin insanlar diye. Japonya'da binlerce kişi hastanelere kaldırılmış sıcak dalgalarından. Yani kritik bir noktadayız. Tek bir jeneratör, büyük trafolardan bir tanesinde arıza olursa demiş Japonya'da şey Güney Kore'de endüstri ve enerji bakanı çok kritik bir duruma o zaman elektrik kesintilerine gitmek zorunda kalacağız demiş. Bu şeydi. Şanghay'da rekor kırılmış 41 derece. 40.8 derece Celsius olmuş. 7 Ağustos'ta ve 140 yıldan beri gördüğü en sıcak yaz böyle gidiyor ve bu araştırmada diyor ki 3 Sigma diye adlandırılan <gülüyor> 3S diye adlandırılan yani grek alfabesiyle sigma olarak ifade ediliyor Hava olayları varmış yani iklim normal ıı, sıcaklığın ortalama sıcaklığın 3 katına çıktı 3 hafta boyunca sürerse buna 3 sigma diyorlarmış işte <gülüyor> bu bu meyan bu e şey eğri, 1950'den beri sürekli yükseliyormuş ve nihayet dünyanın, dünya yeryüzünün yüzeyinin yüzde beşini kaplamış. Artık hiçbir şekilde 2020'de bunun iki kata çıkmasını yani yüzde kapsamasına hiçbir kuvvet engel olamazmış. Doğaya böyle müdahale ettiğin zaman böyle cevap veriyor. Fizikle mücadele ediyorsun çünkü fizik kanunlarıyla. Ve 2040'ta da dört katına çıkması artık önlenemeyecekmiş. Bu da yani o zaman dünyanın yeryüzünün yüzde yirmisini kaplayacakmış. Beş sigma olaylarıysa şu anda olmuyor. Ama o zaman 2040'ta dünyanın yüzde üçünü de beş sigma olayları yani ortalamanın beş katının beş hafta ve daha uzun süreyi Kasıp kavurduğu günlere geçirecekmiş. Bu bir ölüm sarmalı evet, deniyor. Dünyanın en soğuk yerlerinden biri olan Rusya'nın uzak doğu ve kuzey bölgelerinden gelen de bir haber var. Yani haftalardır devam eden yağışlar nedeniyle 1 milyon kilometreden daha büyük bir alan sular altında kalmış. Şimdi Türkiye'nin yüz ölçümüne baktığımız zaman 783.562 kilometre. Evet 800 bin kilometre kare diyebiliriz. Evet yani Türkiye'den daha büyük bir alan. Şu anda sular altındaymış. Yüzlerce yerleşim alanı sular altında kalmış. Hayvanlar telef olmuş. Ve e, Rusya Acil Durum Bakanlığı bölgede 93 ayrı çadır kent kurmuş. Ve insanları yemek dağıtmaya başlamış. Yani Türkiye'den daha büyük bir bölge şu anda sular altındaymış. Rusya'nın kuzey bölgelerinde, kuzeydoğu e, bölgelerinde. 3 sene önce de Pakistan, o ülkenin %20'si sular altında kalmıştı. E, Türkiye'den çok daha büyük bir bölümü. Ben, o zaman da bu hesabı yapmıştık böyle gidiyor yani evet peki bir de şey haberine e, geçeyim çok tatsız bir haber daha vereceğim dinleyiciler bizden cuma günü bir de değil mi cuma günü nefret etmekte e, haklı da <gülüyor> olabilirler ama yapalım <gülüyor> vereceğiz gene common dreams'den gördüğümüz bir haber var çok o, önemli göründü bana belki de önemsizdir sen beni rahatlat Fukushima'da bir şey oldu ya sızıntı vakası sızıntı vakası küçük bir şey Japonya'da dördüncü reaktöründe şimdiye kadar görülmemiş seviyelerde problem olmuş ve eğer şimdi çubukları taşımaya çalışacaklarmış çubuklar kullanılıyor ya radyasyon evet. yaratmak için atom santralinde. Eee haberi bu. Ama biz Common Dreams'den alıyoruz. Radyoaktif madde bu şeyin içinde çok yüksek bir seviyeye çıkmış. E, atom yani Hiroshima'nın Hiroshima'ya atılan atom bombasında çıkan şeyin 14.000 katına ulaşacak bir durum var. Yani bunları şey yapılırsa yerini değiştirirken bir ufak kaza olması halinde 14.000 katı Hiroshima'nın şey çıkacakmış ve bir zincirleme reaksiyon dediğimiz şey meydana gelecekmiş. Ondan sonrasında kimse bilmiyor zaten yani ne olacak. Yani hali hazırda gelen haberler vardı zaten. Fukushima'da günde 300 ton radyaktif ve radyoaktivite yüksek radyoaktivite, su radyoaktivite. okyanusa karışıyordu ve bunu da bir grafikte göstermişlerdi. Fukushima'dan başlıyor. başla Japon sahillerinden başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar uzanan okyanus tamamen e, radyoaktivite kaplı olmaya başlamış yavaş yavaş. Bize kadar ulaşmıyorsa önemli değil. Fenerbahçe sahillerine de gelecek miymiş? Fenerbahçe sahillerine de gelir bu gidişle. Baksanıza Türkiye'den daha büyük bir alanı sular altında kaldığından bahsediyorsunuz. Rakamları biraz önce yıllara göre orantısını siz verdiniz. O kadar uzak değildir açıkçası. Bizim bu tophane rıhtımla filan da gelir mi? Muhtemelen. Çamlıca Tepesi'ndeki cami dışında her yere gelebilir. <gülüyor> yani acele bir sonuca varmayalım demişler. Bu konun en e, bir nükleer mühendis ve bu konularda çok uğraşan bir şirketi de var. Arne Gunderson. Fairwinds Energy Education diye de bir şirketin direktörü. E, yani bir soğutma havuzunda bu çubuklar soğutuluyor ama reaksiyon başlarsa radyasyon reaktif o zaman cevap verilemez buna demiş. Yani baya bunu hallederiz demek mantığı, aklı çok zorlamak olur demiş. Olmaz bu iş demiş yani. Nasıl olur? Birbirine çok yakın gelirse çubuklar ya da birisi eğrilirse filan bittik demiş yani. Ama şey Japon Başbakan Fukushima'yı temizleme sözü vermişti. Evet. Böyle bir riskten bahsetmiyordu yaptığı konuşmasında. Temizleyecek. Bu arada orman yangınları var. Onlardan da kısaca bahsedelim. Orman yangınları bir özeti var onun evet, Onu da söyleyelim. Bu bütün herkes nefret edelim bizden. Türkiye'dekilerden, Türkiye'de çıkan yangınlardan bahsedelim ilk önce. Bolu'da yangın devam ediyordu dün akşam kontrol edebildiğim kadarıyla. Henüz söndürülmemişti. O yüzden hektar hesabı yapamıyoruz. Karabük'te 8 hektarlık ormanlık arazi, Kahramanmaraş'ta 1,5 buçuk ee, ve e... Afyonkarahisar'da ise 20-25 hektarlık bir arazinin yandığından bahsediyor. Ne demek 20-25? Vali bu şekilde bir 20 buçuk da olabilir. Ee, olabilir fakat e, net bir açıklama da yok bu konuyla alakalı. Orman Bölge Müdürü e, söndürmeye çalışıyoruz demiş. Sabaha kadar soğutma çalışmalarımız devam edecek demiş. Kontrol alınmış değil mi? Evet evet e, yani o kadar helikopter var o kadar e, iş arazisi var dozer var vesaire var. Bu açıklama özür dilerim. Balin değilmiş. Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Ateşin'miş ağaçlandırma, burası ağaçlandırma faaliyetiyle oluşturulan bir orman demiş. Bakın bu nokta belki de önemli yani o kadar fazla ağaç dikiyoruz ne oluyor bu ağaçları biz görmüyoruz diyen dinleyicilerimiz içinde bir e, önem taşıyabilir bu durumda. Yaklaşık 20-25 hektarlık bir alanda etkili oldu. Söndürme çalışmaları tamamlandığı zaman ne kadar alanın zarar gördüğünü tam olarak göreceğiz demiş. Ve Kasım Aralık'ta fidan dikimine geç ve Evet kendinden emin bir şekilde konuşmuş. 20-25 hektarlık bir alan. Sadece ağaçlar değil o ağaçların içerisinde yaşayan ekosistemi de tamamen kavrulduğu bir yangın bu. Tarım arazisini de kapsıyor mu bilmiyoruz. Bolu'da geniş alana yayılıyor haberi vardı. Karabük'te 8 hektar yanmış Kızılçam Ardıç söndürme çalışmaları devam ediyor. Tipik şeyler Kahramanmaraş'ta da sigara izmariti. Piknik ateşi. Küçük bir kıvılcım ama Aşırı sıcaklar. Aşırı sıcaklar. Bütün ilimde. bunların hiçbirinde tek kelimeyle iklim değişikliğinden bahsedilmemesi de ilgi çekici. Evet. Temanın yaptığı bir açıklama var. Temada e, yaptığı açıklamasında iklim kuşağında, Akdeniz iklim kuşağında etkili olduğunu, bu yangınların e, neden olduğundan fazla olduğundan bahsetmiş. Ve Türkiye'nin 2013 yılında Temmuz ayının sonuna kadar 1462 adet orman yangını Çıktığından ve 3.194 hektar alanın zarar gördüğünden bahsetmiş. 2013'ün Temmuz ayının sonuna kadar net rakamlardan bahsetmek gerekirse. 3.000'den fazla hektar çok 3194, ciddi evet. bir rakam. Ve insan kaynaklı olduğunu söylüyor bunların %98'inin. Bunun içerisine iklim değişikliğini de almamız lazım galiba bu aşırı sıcaklarında. Temadan yapılan açıklamada bu söylenmiş. Ee, yine piknik ateşi, sigara, orman içi ve kenarında bulunan çöplükler, çoban ve avcı ateşi, anız yakma gibi ihmal ve dikkatsizliklerden bahsedilmiş. Ee, haberin içerisinde iklim değişikliği ile alakalı bir bölüm var mı diye bakıyorum. Ee, var ama o da ilk tema olarak tema yönetim kurulu başkanı Deniz Atacan'ın yaptığı açıklamasında var. Her yıl orman yangınlarına karşı uyarılmasında, insanlarımızı uyarmada özel önem sarf etmeye çalışıyoruz demiş ve Eğitim çalışmalarımızda orman yangınlarının neden olduğu çevresel sorunlar ve bunların ekosistemlerine ve iklim değişikliğine etkileri konularına ağırlık veriyoruz demiş. Bunu önemsiyoruz çünkü ülkemizde orman yangınlarının %98'i insan kaynaklı demiş. Burada bir iklim değişikliğine yapılan vurgu var açıkçası temadan da yani gelmiş. Evet... Ve Ama de... yani haberi alırken iklim değişikliğini insanlara anlatmanın biraz daha zor olacağını düşünen İhlas Haber Ajansı e, çalışanları bu iklim değişikliğini sadece açıklama içerisine koymuş ve gene pikniklerden e, anız yak yakılmasından çöplüklerden bahsetmiş. Meteorlar da var işin içinde. Hala aranıyor bu arada meteor. Çanakkale'yi düşen orman yangınına sebebiyet veren. De düşmüştür artık. Bulmuşlar bir mermer bulmuşlar. O mermerin e, devam eden kalıntılarını arıyorlar ve laboratuvarda tahlil edecekler. Mermer mi? Mermer. İlginç. E, bu arada Utah'ta da devam ediyor. Da henüz e, söndürememiş onu. üç gündür 3 gündür takip ettiğimiz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük orman yangını. E, Nevada'da e, hem hava e, kalitesini çok düşürmüş. Hem de bir düzine evden fazlası, 14 evi yakıp geçmiş 250 ev tehlikedeymiş ve yüzlerce itfaiyeci çalışıyorlar ve 250'den fazla itfaiyeci var %25'i ancak kontrol altına alınabilmiş ve büyüyor kontrol edilemiyor çünkü her yangın bir e küresel ısınmaya bir ayrıca da ek bir katkıda bulunuyor tabii şüphesiz ki Evet hem karbondioksitleri emeyecek ağaçların artık daha az sayıda olmasından, yanmış olmasından hem de orada o karbonun çıkıp atmosfere saçılmasından dolayı ikili bir etki var. Ama ya sel böyle... ya yangın ikisinden birini tercih etmeniz lazım bugün kendinize felaketlerden felaket beğenmek için. Ya... 40 katır. Açık gazte. Açık gazte. Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın sizin Merhaba nasılsınız? Günaydın Sezgin. Yani hakikaten cinnet halindeki bir dünyanın ortasında yayın yapmaya çalışıyoruz. İlk defa şeyi de iki gün önce, belki günden başlayarak canlı yayında katliam anlatmaya da bu mikrofonla buna şahit oldu bu dünya yani. Bizim gözlerimizin önünde gelişti bütün Mısır'daki olay yani. Neyse. Ben tabii böyle neşeli ses tonuyla geldim size kavuşmanın sevinciyle. Eee evet, bir görüşememiştik. Ki, evet, olan biten ne düşününce hiç tabii ki yani neşelenecek hiçbir şey yok. çok hani, anlatacak bir kelime de tabii ki yok. İşte yani bütün bunların tabii ki işte Türkiye'de e, hakikaten insani bir e, Dalgalanma yaratıyor olduğunu düşünmek istiyorum. Türkiye'de işte her şeyi siyasetle çok fazla birleştiriyoruz ve e, ben Türkiye'ye dışarıdan baktığımda bu yaz boyu da hep bunu gördüm, bunu çok fazla hissettim. E, umarım e, bunu bunu hiç olmazsa bu süreci de aşabiliriz çünkü yaşananlar gerçekten çok trajik ve e, Türkiye'nin hakikaten. E, Or baktığında insani dersler de çıkarıyor olması lazım sadece üzülmek kahrolmak vesaire dışında. Bunu ki sadece Mısır'a yönelik olarak değil, bütün aslında kendi coğrafyasında nereye gidiyoruz sorusunda sorması lazım bununla beraber. Halbuki Türkiye içinde de müthiş bir düşmanlık yaratıyor Mısır konusunda söylenen her söz. Ee, aslında sergilenen duyarlılıklardayız. Benim duyarlılığım daha gerçek, hayır değil falan gibi bir e, adeta bazı e, kesimler böyle e, bunu bir e, adeta düşmanlık vesilesi iç düşmanlık vesilesi haline getiriyorlar. Bu da çok üzücü kimsenin tek elinde değil Mısır için veyahut da başka bir yer için üzülmek. Keza işte Rojava'da da çok ciddi şeyler oldu. Ee, hiçbir katliamı diğerinden kaybetti hemen sınırın yanı başında işte Türkiye'nin dahili olan çünkü Türkiye'nin de işte Suriye'li silah aktarımında ve işte e, oradaki e, özellikle radikal İslamcı grupların silahlanmasında bazı e, rolleri oldu artık uluslararası basında ya yazılan üzerine çok konuşulan bir mesele. Evet. E, yani... Neredeyiz, ne yapıyoruz bu konularda işte birazcık e, hakikaten olmak lazım. Evet bugün de Zaten Karayılanın Murat PKK'nın askeri kanadının Başında olan Başına geçen Murat Karayılanın Katliam politikası Kürtlere karşı girişilen Türkiye'nin verdiği silahlarla Yapılıyor diye Bir önemli açıklaması da Var Önemli yani Davutoğlu iddiası bir yıldan Beridir PYD'de karşı savaşan güçlerle özel olarak ilgileniyor demiş. Rojava'daki katliamla da bağlantılı. Mevcut durumda Rojava Kürtleri etrafında bir kuşatma ve ambargo geliştirilmek isteniyor ve Türk devleti de Kürt bölgelerine ambargo uygulu uyguluyor demiş. Yani orada da bir 450 sayısı vardı yanılmıyorsam değil mi? Rojava'daki katliamda da. En önüm arkam sağım solum katliam haline geldi yani burada tabii silah ticareti Türkiye'nin de içinde olduğu çok çarpıcı bir şey. Bunun üzerine hep konuştuk aç, açık radyoda. Bu işte çok övünülen, dövülünen içeriği ne kadar ne, ne de doğru mudur bilinmeyen. Hep Türkiye'nin işte silah satışında şampiyon olduğu haberleri vardı. Tabii bunun yan etkileri de var. İşte İsraili koltuğundan ettik ve silah satışında işte Amerikan Kongresinin yanında bir e, oradaki araştırma e, biriminin yayınladığı işte e, raporda böyle bir veri vardır. İsrail'i Türkiye e, yerinden ederek dünya 8.sü .'si oldu silah ticaretinde diye. E, o, o, o rapora dayandırılan kaynağı e, Tabii çok bu, o zamanlar hani bu tı, böbürlenmenin yan etkileri e, ne olabilir diye pek konuşulmuyordu. Şimdi Suriye'de işte ne olursa olsun kazanmak üstüne kurulu en iyi ihtimalle de böyle olan ben e, tutup da e, dini e, hassasiyetlerle vesaire ki hani buna dini de diyemem tamamen aslında yeni bir çıkar oluyor dinle hiçbir alakası olmayan. Ee, bir taraf tutmak ve bir tarafı diğerine karşı silahlandırmak falan gibi kafa yapıları olduğunu e, Ankara'da düşünmek istemiyorum insanların. Evet, sizinin... Ama e, en iyi ihtimalle de yani ne olursa olsun kazanılsın vesaire veya da işte düşmanının düşmanı e, mantıkları varsa hakimse bu da yeterince dehşet vericidir. Türkiye'de böyle eğer Türkiye'yi yönetenler arasında böyle düşünceler varsa yani hmm. bunun sonu da elbette ki hiçbir şekilde hayır olmaz. Evet sadece şey de değil ağır silahlar da değil yani Suriye'deki çatışmaları değil hafif silahlara da aslında bir şekilde böbürlenmeyle e, ihraç ettiğinden bahseden Türkiye'deki girişimcilerden bahsedebiliriz. Örneğin gizli tomacı e, olarak nitelendirilen bu toma ihalesi kazanmayla gündeme gelen Katmerciler Holding'in kendisi de e, yönetim kurulu başkanı da eski AKP milletvekiliydi. Ee, şirketin CEO'su Mehmet Katmerci gezi protestolarıyla birlikte dünya piyasasını tanıdıklarını söylemiş ve artık dünyaya toma sattıklarını böbürlenerek anlatmış. En iyi e, müşterileri ise Azerbaycan'mış ee, Irak, Azerbaycan ve Libya'ymış ve eritmeni evet. %90'ında ihraç ediyorlarmış böyle dostlarla değil zaten yani evet. düşmana ihtiyaç yok tabi yani hani Mısır konusunda da gene aynı noktaya geliyoruz işte e, körfez ülkelerinin de bu işteki rolü Darve'deki e, işte Suudi Arabistan'ın rolü bunlar yeterince tabi Türkiye'de işte üstüne konuşuldu edildi falan ama hani asıl işin kalbinde Türkiye'de bu ülkelerle silah ticareti içinde çok ciddi şekilde bu ülkeleri Suriye Arabistan'a, Körfez ülkelerine silah satıyor. Şimdi yani bu çarkın içinde olduğunuz zaman devlet olarak ondan sonra darbeye yazıklanmak, ayıplamak işte AB niye öyle demiyor, ABD niye böyle demiyor falan filan tarzı eleştiriler getirilmeniz de çok ciddi olamıyor. Çünkü kendi içinde bulunduğunuz ağ çark da hiç de temiz bir şey değil. Şimdi ee, burada çok karmaşık da bir süreç var. Şimdi tek de bu konuda tek doğrudan doğruya karşı çıkan ses de Erdoğan'ın sesi. Bütün dünyada da işin ilginç taraflarından biri bu dünkü yaptığı açıklamalar daha öncekilerle de beraber ama ve o zaman tabi Türkiye'nin de içinde bulunduğu kutuplaşmayla bazı gazeteler Erdoğan'ın destek karşısında yer alan muhalefet yapan gazetelerde hiç buna rastlamıyorsunuz bu konuşmasına öbür kendisine yakın olan basın organlarında ve televizyonlarda da tamamen bu yükseltiliyor tabi ama yani büyük bir dengesizlik var. Mısır'da da aynı e, sorun var. Birleşik Arap Emirlikleri'nde de mesela Birleşik Arap Emirlikleri de Mısır hükümeti son derece itidarlı hareket ettiriyor. Şu anda elimizdeki rakam en az 638 kişi bir günde öldürülmüş binlerden bahsediliyor ve kan banyoları, havuzları var ortalıkta. İtidalden bahseden ve Mısır basını da çok iyi temizlik yaptı. diye konuşuyor mesela. Bir de böyle bir problemimiz var. Ya şimdi e, yani Türkiye'nin hani bu konuda maalesef örnek olabilecek e, ahlaki e, düzleme. Vardıysa bile vardı olduğumuzu zannediyorduysak bile e, gezi sürecinde bir kere çöktü tabii ki yani gezi e, o anlamda hani gözümüzün önündeki perdeyi mi açtı diyelim artık her şeyin bir an için böyle çıplaklığıyla Türkiye'nin gittiği gitmekte olduğu noktanın içinde bulunduğu ıı, devlet ıı, yapısının sisteminin ne olduğuna dair bir hani kafamızda herhalde netlik bir, bir görüntü netleşti en azından ıı, bir süreliğine. Sonra şimdi tekrar da Mısır vesaire. Ya yani elbette ki Erdoğan'ın kendi kişisel hassasiyetleri bu konudaki do hani doğru sözleri de e da takdir edilebilir ya yani bu konuda. E Hiçbir tartışma yok olmaması da lazım zaten ama e, Erdoğan'ın kendi çevresinde Erdoğan'ın kendisi başta olmak üzere bu işi Mısır'ı e, fena halde Türkiye'de iç siyaset malzemesi haline getirdi ve bu çok tehlikeli bir şey ve insani hassasiyetten çok uzak bir şey. Türkiye'de olan bitenin e, gezide yaşananların Mısır'la hiçbir alakası yoktu. Mısır'daki darbeci süreçle hiçbir birleştirilebilecek bir yanı yoktu. Fakat bunu Türkiye'de çok feci şekilde bir araya getirenler, getirenler. Gezi'de de aynı şekilde bir darbeci damar olduğunu fazlasıyla vurgulayanlar. Oldu ya Türkiye'nin kurtulamadığı siyasi çizgileri var. Bundan ben, belki de hiçbir zaman kurtulamayacak. Dünyada işte hiçbir yerde mesela işte atıyorum aşırı sağın sıfırlandığı hiçbir şekilde o tarz saldırgan demokrasi düşmanı siyasetin olmadığı bir yer yok gibi. Bu her zaman olacak ama o ne kadar marjinalize olabiliyor. Gezi süreci aslında o çizginin çok da marjinalize olmakta olduğunu, dışlandığını da gösterdi. Fakat bu görülmek istenmedi tabii Türkiye'de. Çünkü Türkiye'de çok farklı da bir düzenler için. İçinde bulunduğumuz sistem dedim İşte o devlet sistemiyle ilgili daha çok Belki o açıklama bu açıklama Şu bu gibi bunlar Detaylar bizi çok fena şekilde boğuyor Asıl sistem nedir Ve bu sistemi sadece Türkiye özelinde değil Dünya genelinde ne olmadı Neden olamadı Diye düşünmek belki Yararlı olur i̇şte Son yazımda işte Tekrar Cumartesi günü çıkacak yazımda da bahsedeceğim Rekabetçi otoriterlik olarak adlandırılan mesela bir kavram tartışılıyor dünyada dünya e, e, akademik çevrelerinde e, ki bu tarz kavramlar üzerinden düşününce Türkiye'nin üzerine çıkarak biraz daha aslında rahatlıyoruz ve ne olup bittiğini belki daha iyi anlayabilecek hale geliyoruz. Harvard Üniversitesi'nden Stephen Levitsky ve e, Toronto Üniversitesi'nden Lucan Way, e, hmm. ad, iki e, siyaset bilimci bu konuyu ortaya atmışlar. E, ve e, Faiz Zekeriya'nın e, ortaya attığı bir kavram vardı. E, Farid Zekeriya da uluslararası bir hem medyatik şahsiyetimiz hem de şey olarak ortaya e, Aynı zamanda siyaset bilimi üzerine de işte yı, kitapları, yazıları vesaire var. Alaylı bir akademisyen diyebilir miyiz bilmiyorum çünkü daha çok medyatik yanı ağır basıyor. Ee, ve onun ortaya attığı e, liberal olmayan demokrasiler, e, illiberal de, democracies e, kavramının karşılığı olarak bu o, o, rekabetçi otoriterlik, kompetitif otoriterinizm ortaya atılmış bir kavram. E, ve burada işte fark şu, e, diyor ki Stephen Levitsky ve Luke Nway, e, biz bardağın bu boş tarafını görmekten yanayız. E, Faiz Zekeriye'nin ortaya attığı bu liberal olmayan demokrasiler kavramı aslında demokrasi kısmını işini vurguluyor. Yani çünkü işte seçim olan fakat işte tam olarak da demokrasinin gelemediği bir türlü ülkelere e, demokrasi dersek gene de bir temel hata yapmış oluyoruz. Aslında bu ülkeler otoriterler temelde. Demokrasi bir anlamda işte bir köşe süsü olarak zaman zaman kullanılan yani demokrasi havası arada bir solunuyor var ama bu demokrasi olduklarını özlerinde göstermiyor diye. Ve orada çok önemli bir şey var dikkat çektikleri temel noktalardan bir tanesi muhalefetle iktidarın ilişkileri. Türkiye'de hep e, biz işe muhalefetin kalitesizliği noktasından bakıyoruz ve yakın zamana kadar ve hala da aslında e, ana gündem maddesi siyasette e, muhalefetin beceriksizliği. Muhalefet partilerinin tümünden aslında. E, mecliste temsil edilen bütün partilerin AKP dışında. E, fakat burada kaçırdığımız bir nokta niye pek böyle bir muhalefet var? Muhalefet ...beğenmediğimiz zaman ve neden farklı bir şey gelişemiyor? Gezi'yle de ilgili aslında geldiğimiz nokta bu. Gezi'den siyasi bir hareket çıkar mı, ne olur? İşte vesaire tartışmaları. Veyahut da Gezi niye oldu? En temel soru baştaki evet. noktaya dönersek. Aslında buna geliyoruz. İktidar-muhalefet ilişkileri, muhaliflik ilişkileri. iktidarın hiçbir şekilde muhalif... Muhalefetin yeşeremeyeceği bir ortam e, sürekli olarak yaratıyor olması, e, var olanı da baltalamak e, daha da kötüleştirmek, yozlaştırmak için çabası, bunu da legal yollardan, meşru yollardan yapıyor olması. Yani işte hep Türkiye'de mesela bahsedilen bir şey, e, hani iyi Türkiye'nin gelişimiyle ilgili, demokrasi olduğu ile ilgili artık kanıt, e, faaliyetçilerin olmaması. Şimdi bir kere faili meçhul yok diyemeyiz Çünkü işte gezi sürecinde öldü insanlar <gülüyor> ya yani burada lacı e, yok bazı insanlar e, hala şey olabilir yani hani e, arada gözaltılar vesaireler bir cezalandırma çabaları bilmem ne vesaire olabilir ama yani bu faili meçhul kaldıklarını onların Çünkü emirler gene yüksek yerlerden geliyor e, değiştirmez işte gene robot e, olayı yani oraya baktığımızda o da bir işte katliam ve hala faili meçhul. Ee, işte orada da bir takım isimler bir şeyler oynanabilir falan filan. Ama yani gene de faili meçhul kalıyor. Evet art. yani burada son derece şizoid bir ortamla baş etmekteyiz. Yani Başbakan'ın bu Mısır'la ilgili çıkışını doğru bulmamak, hak vermemek kolay değil. elde değil ve gerek de yok zaten son derece. Önemli bir çıkış yapıyor fakat e, işte senin biraz önce verdiğin örneklerde olduğu gibi yani Roboski başta olmak üzere gerçek bir katliamdı. Ve bir türlü hiç üzerinde konuşulamadı bile hala da herhangi bir özür dilemek şöyle dursun herhangi bir yayın kesildi bu arada ama ben e, şeyimi devam ettireyim. Ne Roboski'de bir özür geldiği gibi e, ailelere o katledilen çoğunu çocuk 18 yaşının altında olan e, delikanlılara hem de e, işte her yerde aynı e, şey ortaya çıkıyor. Şimdi nereye gidiyor başbakan? Türkmenistan'a gidiyor. Türkmenistan'da evet. bir demokrasi var mı? Hayır. Yok ama o konuda... E, Türkmenistan'la sanki büyük bir iki demokrasi arasında fevkalade ilişkiler vermiş gibi geliyor. Yani bağlantı tekrar oldu. Evet, evet, evet. dış mihraklar beni dışarı attı ama. Evet başardık ama tekrar içeri geldi. Geri yani şey. Benden kurtulamazlar. Şey söylüyordum evet. ben de. Yani işte Roboski örneğinde olduğu gibi birçok yerde tamamen farklı kriterler yani etiğin bütün aslında dinlerin de temeli olan etik kuralların, altın kuralın yani kendisine, başkasına, kendine ne iyi olmasını istiyorsan başkasına da istemelisin. Ya da tersi işte kendine olmasını istemediğin hiçbir şeyin başkalarına komşuna da olmaması dileği. Ama mesela şimdi Türkmenistan'a gidiyor. Burada demokrasiden eser var mı Türkmenistan'da? Hepimiz biliyoruz. Ama böyle olmuyor. Yani buna demokratik bir ülke gibi muamele ediliyor Türkmenistan'a. Ya da Azerbaycan'a biraz önce söz edilen dünyanın en vahşi diktatörlüklerinden biri olduğunu herkes biliyor. Ama onunla silah ticareti de dahil bütün ortak politikalar yapılabiliyor. Yani böyle şizoid bir şey var. Elbette evet. tabii mesela işte insansız hava araçları konusunda tekrar geleyim buradan aklıma geldi hani e, Türkmenistan'dan bahsettik ama bir de madalyanın öteki yanında e, yüzünde. Şöyle bir şey var Türkiye'nin el-kaide işte silah sağlığı ile ilgili el-kaide uzantılarına Suriye'deki e, iddialar çok güçlü işte New York Times gibi işte gazetelerden bunu e, tanıklıklarıyla vesaire e, de okuyoruz uluslararası çapta. Türkiye'de de zaten çeşitli gazetelerde haberler bir belirip bir kayboluyordu. Ama hani uluslararası çapta işte artık dile gelen, belgelenmeye başlanan bir durum var ortada, bir hal var. Şimdi hal böyleyken işte bir yandan o var, böyle bir silah alışverişine verişine giriliyor daha doğrusu öte yandan da e, Yemen'de vesaire işte mesela şimdi El Kaideye yönelik bir takım operasyonlar var ve insan savaş araçlarıyla gerçekleştiriliyor bunlar tıpkı Pakistan'da olduğu gibi Amerika'nın bir numaralı El Kaide ile artık savaşma aracı insan sava araçları ve Türkiye de bu ticaretin içinde çok heyecanlı hevesli biçimde e, işte şey e, insan sava aracı üretmeye çalışıyor hem müşterisi bu tip e, işte artık hani e, Türkiye silahsızlarını kullanıyor ama e, silahların diyelim. E, ve bu çarkın bir tekrar o çark lafına geleceğim. içinde olduğunuz sürece yaptıklarınızın işte bir iyi o güzel bir açıklama olabilir veya duruş olabilir vesaire. E Türkiye'nin hani Filistin konusundaki duruşu da çok aslında hani desteklenecek bir duruştur belli yere ve bazı evet. noktalarında. Ama baktığımızda da mesela geçtiğimiz günlerde işte Başbakanlığın, bir e, birimi olanı artık e, Tika'nın e, e, Filistin'de işte mesela polislere son model e, hibe ettiği e, motosikletlerin resimleri vardı mesela e, basında ve gururla vardı bunlar. Yani şimdi Türkiye orada bu kadar Filistin'de trajedi yaşanırken insanlar hani e, açlık ve her türlü sağlık problemiyle pençeleşirken polise son model e, motosiklet hibe edilmesi de bir öncelik olu, olmamalı. Evet, işte etiğin altın kuralı denilen şey çiğneniyor burada. Tabii çok acayip. Yani mesela bu özellikle de gezinin de en tipik olarak ortaya koyduğu şeylerden biri. İşte bu renginlik kaynakları yaratmak, alışveriş merkezleri, binalar, inşaatlar yapmak filan. Bir yandan da... Yani son derece çevre korumacısı kızıl Kızılderililerin atıflarını Kriy Kızılderililerin reisine atıf sözü de söyleyen işte yedi kuşa sorumluyuz diyen bir başbakan aynı zamanda da ABM'ler ve bütünüyle bu Tokiler şimdi bugün mesela tarafta bir haber var belediye toplanma alanları ABM kaçış yolları otopark oldu filan diye bir yandan da mesela tebdili kıyafet ederek denetim yaptığı söyleniyor Yeni Şafak'ta koylara bakmış yani tatil yaparken tebliğ kıyafet Bodrum'da koyları denetlemiş ve e, durum felaket demiş yani şimdi ki tedbik te, te, te, kıyafet nasıl olacak bilmiyorum. Tanın tanın tanınmayan nasıl yapabilir bu devirde. herhalde o işin birazcık şeyi. Belki e, Guy Fawkes maskesi takmıştır yüzüne. <gülüyor> Sonra tedbik kıyafet başka şeyleri deneyimleme durumu olurdu. Kendisinin mesela polis şiddeti gibi. <gülüyor> Ve orada ne, ne, ne denirdi de ne olurdu artık bilemiyorum da şimdi şöyle bir durum var tabi işte tedbik kıyafet herhalde şimdi daha romantize edilen böyle falan hali de e, ya şimdi e, e, İstanbul'a gökdelen dikiliyor. Aa, işte ben benim bana rağmen oldu. Evet. De, ve küstüm kadar, bana. Konuşmuyor. E, kirletiliyor denizler vesaire. İşte bu konuda işte Çıralı'nın mesela dünyanın en güzel plajlarından olarak nitelilerin nasıl bir çöplük haline geldiğiyle ilgili bir haber vardı geçtiğimiz günlerde. Ya şimdi bunların e, hiçbirinin işte tutar tarafı yok ki. Yani şimdi bunlar e, hani insan Elbette ki her liderin içinde bir insan var. O, o insan bir takım şeyleri üzülebilir. Fakat bu üzüntüler veya da samimi şey, duygusal e, depremler kesinlikle bir siyasi sorumluluğu silmiyor. Sanırım müthiş bir güçle iktidar olmuş bir... Partiden bahsediyoruz ve onun liderinden bahsediyoruz. Şimdi burada ne partinin lideri ben bu noktada e, mazur göremiyorum. Tüm insani içerideki insanların e, hoş hassasiyetlerine rağmen e, <gülüyor> gibi bir durum var ortada. Şimdi aynı şekilde yani e, tamam bugün işte çöplük oldu plajlar üzülüyoruz vesaire ama Fukushima'da da artık felaket haberi üzerine felaket haberi hala geliyor nükleerle ilgili. Bir, bir ya, Türkiye'de de hiç doğru düzgün bir Denetim çalışma bir hani bir şey olmadan bir nükleer güçler santraller yapılma haline gidiliyor Türkiye'de yani ve bunun sadece Türkiye için değil bütün bölgesi için yapılacak bir hatanın dönüşü olmaz nesiller boyu bu çok büyük bir sorumluluk... ya bütün bölgeden bahsediyoruz ondan sonra Mısır'a istediğiniz kadar ağlansın evet. ...bir anlamı olmaz evet yani darbecileri şikayet edin uluslararası ceza mahkemesi ve Birleşmiş Milletleri harekete geçirmek için çağrıda bulunuyor ama aynı zamanda da işte Ömer Beşiri e, Somali'nin şey Suda'nın e, aynı mahkeme uluslararası ceza mahkemesinin aradığı ve yakalarsa cezalandırma yargılamak ve cezalandırmak için aradığı adamında arka çıkıyor yani inanılmaz bir şey O kadar çok detay var ki angama Birleşmiş Milletleri aşağılayan bu milletmiş bu milletleri burun kıvıran uh, uluslararası birçok bir yapıya Erdoğan'ın uh, konuşmaları var. Şimdi uh, hem aşağılıyorsunuz bir yapıyı sonra şey, uh, şey uh, o yapıların uh, parçalarını iş başına çağırıyorsunuz vesaire. Uluslararası kamuoyunu hem hiç beğenmiyorsunuz hem ona karşı niye tepki vermiyorsun işte niye yeterince tepki vermiyorsun diyorsunuz keza batı olarak kafamızda yarattığımız o ülkeler grubuna da böyle karşı bir şey var Avrupa var. Birliği'ne tabii. evet yani şimdi hani Look Way ve şeyin, Steven Davidski'nin yazısına şeylerine, çalışmalarına dönersem onların mesela çalıştığı ülkeler arasında 35 ülkeyi çalışmışlar aralarında Türkiye yok ama e, dikkat çektikleri bir nokta var bu 35 ülkeyle ilgili Türkiye, dünya genelinden. Avrupa Birliği'nin çok önemli bir demokratikleştirme etkisi var şimdi Avrupa Birliği çok mükemmel bir yapı olduğu için değil. Hep buna da vurgu yapıyorum. Ama artık hani idealizm idealist bir bakışla Avrupa Birliği'ne bakmak zaten yanlış. Çok mükemmeldir demokrasi vahası olarak. Ama bir şekilde üzüm üzüme baka baka kararır gibi Avrupa Birliği'nin sunduğu programın demokratikleşen o ülkeleri çevresindeki büyük katkısı var. Yani bugün şimdi hani Macaristan'a baktığımızda mesela Viktor Orban Tabanında yüzde 50'in üzerinde burada oyla iktidar olmuş Erdoğan'ın da çok benzeyen ve Erdoğan'ı da çok takdir eden lideri Fides partisinin merkez sağ partisinin ve onun tavırlarına, konuşmalarına, yaptıklarına, politikalarına baktığımızda Erdoğan'la çok büyük bir benzerlik var. Ama mesela Macaristan'da hem büyük gösteri de olmuyor. Bu aslında bir yani tepkisizliği gösteriyor bu olumsuz bir tarafı için Ama e, bir yandan da mesela faili meçhullerden bahsetmek falan söz konusu değil. Yani biraz önce şeye vurgu yapmıştım hani Türkiye'de artık faili meçhul olmuyor Hani bir işin bir tarafı madalyanın bir yüzü aslında faili meçhullerin hala olduğu gerçeği. Öte yandan da bunun bir demokrasileşme, demokratikleşme e, seviyesini gösterecek bir şey olarak bundan bahsedilmesi de aslında dehşet verici. Zaten olmaz ki demokrasilerde faili meçhul. Yani aa olmuyor diye sevinmek acıklı bir şey. Evet. Yani tutup İsveç'te veyahut da, e, herhangi Av Avrupa Birliği üyesi hani İsveç'e... De demokrasi havaisi olarak böyle bakılıyor da yani tutup da bir sıradan vatandaşlarına aa ülkemizde faili meçhul olmuyor ne kadar güzel bir durum diye dediğini düşünebiliyor musunuz? Zaten yani minimum kriter yani zaten artık hani üstünde de bunun Türkiye'de çoktan bahsedilmemiş bunun lügatlardan artık kaybolması lazımdı. Sadece tarih kitaplarında kalması lazımdı faili meçhul kavramın. Evet yani bu, bu çelişkilerin tümüyle e tam bir çelişkiler yumağı yani olarak şizoid bir yapı her yönüyle herhangi baktığımız her köşede de görünüyor. Yani medyaya bakışta da öyle. Yani son olarak süreyi de bitirmek üzereyiz ama evet. bir tek örnek vermek istiyorum. Yani Gülen Cemaati'nin 11 maddelik bir çıkışı manifestosu gibi bir şey oldu ya böyle şeylerin gazeteler bastasıyla söylenmesi yanlış demiş. Yani ...nasıl öğreneceğiz o zaman... ...yani demokraside şeffaflık... ...ya da bilgi şeyi... ...nasıl gerçekleşecek... ...çok tuhaf yani... ...vallahi dediğim gibi... ...bunların içinden çıkmak mümkün değil... ...bunların hepsi aslında... ...tablonun işte bir mozaik gibi... ...ufak ufak parça parça... ...o kocaman tabloyu oluşturuyor... ...türkiye'de de bu kocaman tablo da yalnız değil... ...yolunu da bir şekilde... ...bulacağına inanmak istiyorum ama... ...ne olduğunu ilk önce tanımlaması lazım... Ve e, maalesef işte bu otoriter, rekabetçi otoriter tanımı da cuk oturuyor Türkiye'ye artık. O zamanlar işte bu araştırmayı yaptıklarında işte o zamanlar dedim, yakın zamanda, bir, son yıllarda yapılmış bir araştırma ama Türkiye'den fazla bahsedilmemiş mesela e, bu akademisyenlerin kitabında. Herhalde bu anlamda belki e, hani e, iyi bir örnek olduğu için aslında fazla onların kitabına girmemiş ama şimdi adeta bir canlı böyle her şeyli bir örnek model için. rol Onun için model olmuş Cumhuriyet'te evet bunu konuşacağız daha çok herhalde epey karanlık evet. bir durumların ortamın içindeyiz ve kolay kolay da çıkılacak gibi görünüyor peki bitiriyoruz burada herhalde evet. çok teşekkürler görüşmek üzere, görüşmek üzere.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 Alp Ula Gaylı Spor Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, gündemde bugün liglerin açılması ve onunla beraber de tribünlerin nasıl denetleneceği konusu var özellikle. Gezi olaylarından sonra gezi Hareketinin direnişinin yaratacağı şeylerden çok korkuluyor tepkilerden filan ve bir sürü de işte elektronik bilet ya da tribünlere içki kontrolü gibi bir sürü şey de yapılıyor polisiye tedbirler özellikle belki bundan başlayabiliriz bunu birazcık konuşalım. Yine doping var bol bol. Doping evet <gülüyor> o, da, o da çok geleneksel önemli. olduğu üzere geleneksel olduğu üzere. Ve tabii tabi şeyin de bu güreşçinin de ceza alması, ırkçılık yüzünden dopingler zaten atbaşı giden spor konularımızdan biri de o, ondan da biraz Kaya Alpten de bahsediyoruz. Yok kendi yazmamış çocuk o yüzden. Evet. Kendi yazmadığı için. <gülüyor> Peki önce ligden başlayalım istersen. Peki evet süperlik bugün başlıyor. Ee, Antalya Spor Kayseri'ye herce spor maçıyla. Ee, Tabii önceki senelerde gibi olduğu üzere televizyon yayınına uygun olarak dört güne yığılıyor maçlar. Ee, cuma, cumartesi, pazar pazartesini bölüştürülmüş durumda ve çok sıcak bir döneme geldiğimiz için e, ilk haftadaki maçlar geç saatlerde yani 21.45'te başlayan Maçlar var. Hele pazar günü Stadı'ndaki Beşiktaş Trabzon maçını birçok yönden merak ediyorum. Bir de şey birisi de ulaşım yönünden maç 21.45'de başlayacak. Biz de zaten başlama sürelerine uyulmuyor Duraklama vesaire derken bitmesi neredeyse 12'ye doğru olacak maçın. Yani Stadı'ndan çıkan birisi İstanbul'un Anadolu yakasının uzak bölümlerinde oturuyorsa evine acaba nasıl gidecek kaçta gidecek Merak evet. Bir başka kaygı ve merak konusu da tabii bizim için. Ee, özel spesifik sorunumuz bu bizim. Özgür sorunumuz. Bundan sonra e, gazeteleri bölük parça gelmeye başlayacak. Ve sabahları açık gazete yaparken birbirimizi yiyeceğiz. Canla ee, on şey 15 Eylül'de de biraz değişir. Şey, 8'e çekilir o. Ee, i̇lk bir ay 4-5 hafta böyle gider. 15-50 civarı şey inecektir. Saat 8'e çekilecektir. Başlangıç saatleri. Çünkü 21-45 şu an Şampiyonlar Ligi ee, saati neredeyse. Evet. Ee, çok geçmiş saat. Bir de hani insan şeye şaşırıyor. Staplarda ışıklandırma yokken 25-30 maçlar nasıl ee, o sıcaktır, 6'da 5'te 6'da oynanıyormuş. Ee, hayret ediyorum. Yani, evet küresel iklim değişikliği yüzünden ortalama sıcaklıklar muhtemelen 60 30'lu içinde ama e, yine herhalde 1980'lerde bu şey. meclisinde 18'de oynamak çok kolay değildi maçları 5'de 6'da oynamak evet. neyse o şeyle ilgili yönü işin, e, bir de pazar günü atıl merak konusu bence olimpiyat tadına kalp seyirci gelecek Beşiktaş Trabzon maçı için rakip seyirci yok Deklasman'ın seyircisi sağ devam ediyor. Yani Trabzonspor seyircisi olmayacak. Sadece Trabzonspor'un ilginç başkanı birkaç kişiyle birlikte çarşı grubunun arasında oturacak. Bilet aldılar, bilet talep ettiler bunun için. Yani seyircilerin arasında oturmaya karar verdi o protokol türünün yerine. Ama asıl önemli nokta yani Beşiktaş normalde maçlarını... Kasım stadında oynuyor büyük maçları, derbileri, Avrupa maçlarını, Olimpiyat stadında yani Sezonluk sezonu çok üzerinde seyirci var. Kaç bilet satılacak mı? Orada seyircinin tabi tepkisi, ee, siyasi slogan atılacak mı? Nasıl atılacak? Ee, doğrusu merakla bekliyorum. Yani bu haftanın bence Türk futbolcusunun merakla beklenen olayı ee, Çünkü Fenerbahçe deplasmanda ilk hafta, Konya'da cumartesi akşamı. Orada çok bir slogan olmasını bekleyemeyiz. Ama pazar akşamı e, olimpiyasında bir şenlik yaşanabilir bu bakımdan. E, e, peki, evet, be, yani slogan atılmasını çok sakıncalı bulduğunu iktidar partisinin, çeşitli yetkililerin ağzından duyuyor. Neden böyle bir siyasi sloganda atılamayacak olduğunu merak ediyorum. Aslında yani yıl, tabii yıllarca siyasi slogan atılırdı da evet. devletin hükümetin içine geldi çünkü için sesini çıkarmazdı. Şimdi biraz tribünler ben bir alıyorum Türkiye'deki bütün tribünler, bütün taraftarlar, bütün taraftar grupları değil. Biraz muhalif slogan atılınca hükümet aleyhine birden panik dalacak sesi çünkü eee tribünler aslında organize bir kitle yani e, orada e, on yıllardır birlikte maça giden birbirine tanıyan, dayanışma içinde olan gruplar var. ben ee, yani bu dayanışma kelimesi zaten hani 30 yıldır nedense güç odaklarını ürküten bir şey <gülüyor> haline geldi yani 1980 sonrası <gülüyor> bu dünyada. Halk kelimesi de ee, öyle galiba zaten. <gülüyor> evet yani böyle hani halk olsun da hani sesini çıkarmayan halk olsun. Vallahi öyle şeye karışmasın etliye, sütliye karışmasın. Öyle bir şey isteniyor. Şimdi e, 6.222 sayılı işte sporda şedidin önlenmesine dair kanun var. İşte ona dayandırılıyor ama onun maddeleri açık. 14. maddesi var. İşte tribünde hakaret içeren tezahürat. Şimdi hakaret de siyasi şeyi ayıramıyorsanız zaten hani bırakın <gülüyor> eminiz <gülüyor> <olsun. gülüyor> şimdi Hakaret her yerde. Şimdi bu, bu radyoda da konuşurken eee bir hakaret etsek değil mi? Yani, Susun suru rahatlıklı olur. Elbette. Şikayet de olabilir. Yani tribünde zaten yıllardır bu sorundu. Ee, ama o hakaret küfür nerede kalıyordu? Hakeme. Işte rakip kulüp başkanına, futbolcusuna şeye dokunmadığı için bakarız, ilgileniriz. Yani çok umursamıyordu bile sanki futbolun içinde kaldığı için. Ee, şimdi hakaret olmadığı ölçüde başka başka kamusal alanlara sıçıyan tezahüratlar yapılınca birden bir panik havası esiyor. Tribünler siyaseti yeri değildir. Vesaire diye böyle bir panik dalgası. Şimdi tabii işte o kanuna dayandırılarak spor savcıları bulunacak stadyumlarda. Polis de işte gereğince müdahale edecek ee, elektronik bile sistemi ne kadar olur bilmiyorum. Ee, şeyde kapalı devre e, kamera sisteminin e, olması gerekiyor üstadlarda. Bazılarında var zaten. Yani Toplu tezahüratta zaten 10 bin kişi aynı anda bağırıyorken herhalde 10 binde kıstırıp üstad dışında alınacak halimiz yok. Televizyonun sesi kısalarlar gizli. o zaman da. Efendim? Evet, televizyon kanalının sesi kısılır o zaman da. Evet, yani e yani D-Smart yaptı galiba şeyde, Fenerbahçe saldırma içinde. Evet. Sanıyorum televizyonun sesinin kısılması da şeye göre e, yani bir toplu küfür yoksa, hakaret yoksa UEFA yöner gelene göre sanıyorum o da yasak. Şeyin sesini kısamazsınız siz maçayı yaparken maçın sesini. Evet Ona o zaman dediğim, da dünleyicilere ve seyircilere büyük bir e, haksızlık ve hakaret edilmiş oluyor tabii. Yani, istediğiniz... yani şey yok, hakikaten orada ekrana yansıyacak 10 bin kişi işte meşhur malum tezaharat dinlemle hakem diye bağırıyor mesela hani, 50 evet. yıllık tezahatı Türkiye'de. Orada kıstığınız zaman hani o belki olabilecek bir şey. Hakikaten küfür var, ağır bir hakaret var. Ama şimdi bu yokken bir siyasi tezahürat, işte her yer Taksim, her yer direniş değil mi diye belki bir yarım dakika süren tezarat var. Niye kısıyorsunuz burada? Evet, bu, bu bugüne kadar ki, bundan önceki yapılan özel maçların hepsinde de belli dakikalarda üzerinde anlaşarak bu slogana ve benzeri geziden doğan e, sloganlara tezahürata yer verildi. E, bak, bakan, e, spordan sorumlu bakan Suat Kılıç mıydı adı? Suat Kılıç. E, şey demişti. Yani futbol ölür siyaset gelirse diye. Yani, e, o, akıl... o zaman hiç. Maçlara şeyler siyasi kimlikle kimse gelmesin o zaman. Ee, şeylerde de e, mitinglerde takım kaşkolu falan takmasınlar. Evet. Çarşı var. Belediye başkanı, belediye başkanının da asla bir şeyde görmeyelim. Ee, kulüp başkanı yöneticisi kimliği hiçbir zaman görmeyelim, hiçbir zaman kesinlikle. Evet. Yani, yani Parti... defalarca rafladığımız örnek şu. Süper Lig'de bazen daha az ediyor yani belediye başkanı kulüp başkanının aynı şeyde toplanması kişide zaten çok olan bir durumdu. Alt liglerde mesela e, o takım kötü sonuç alır, şehir takımı, milletvekili hakeme saldırır mesela maç sonrası. Evet. Ha. Yani Hayır, çok sıklaştığımız bir olay. Parti ve şey olarak ayrıldı. Şey yapmıyorum. Bütün seçim evet seçim kampanyalarında başbakan da da partisi liderlerinde de başkanlarında da sayısız kaşkollu artık insan bu da şirroid bir durum tabii. Yani yani nereden... şeyken tabii mesela Tansu Çiller döneminde mitinglerde şey yapıyordu Tansu Çiller sizi birinci ligi alayım mı al <gülüyor> her gittiği yerde bunu yapıyordu sanki ilk 48 takımda ancak <gülüyor> bayılıyordu ona evet, evet. Ya, nereye gidiyorsa artık hatırlamıyorum sizi birinci ligi alalım mı sanki o olacak mümkün değil tabii mi böyle şey oluyor. Kenan Evren yapmıştı galiba Böyle Kim? bir, bir hmm. Kenan Evren yapmıştı galiba. böyle bir şey mümkün yani. Bilimcilik evet Ankara 1900 Gücü. Şeyde herhalde 81 olsa gerek. Ankara'nın takımı yok o zaman. Gençler böyle ikincilikte Ankara Gücü de ikincilikte. Ankara Gücü ikincilik grubunda ikinci oluyor. Ama aynı sene büyük bir sürprizle Türkiye Kupası'nı kazanıyor. Kenan Evren'de futbol federasyonu madde çıkarttı. Yani kılıfını uydurdular tabii. Bir takım Türkiye kupasını kazanırsa ikincilikteyse aynı zamanda birincilikte terfi eder bir bir madde koyduktu ve Makabili. Ankara Karagücü hem kupayı kazanın da hem birincilikte çıktı. Evet, çilleri yedirtmeyiz. Yapabiliyorsa evet, makable camil evet. yani geçmişe yürüyen kararlarda da evet, yani alma. Şu anda yapılmış bir şey. Şu anda yapılmış bir şey. Şu anda yapılmış bir şey. Şu anda yapılmış bir Kar karar kadar kadar. Yani o zaman 1980'de herhalde e, yoktu bu kadar yaptırım. Ama şimdi uluslararası ayağı çok şey. Sıkı işin. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Peki bu yani ben herhalde epey bir lig maçlarında tezahürat olacağını yani her edelim. maçta zaten olmasını beklemeyelim. Belli şey yani İstanbul'da olacaktır. Evet. Ee, şeyi bilmiyoruz. Ee, yani İzmir'in şeyde takım yok Süper Lig'de. Ama birinci ve ikinci maçlarında İzmir'de şey olur mu? Tezat olur mu? hani şaşırtıcı olmaz. Mesela orada olması. Ee, İstanbul'da Eski olsun. Ama Ankara'da evet. olmasın çünkü Ankara'da e, siyaset yapılıyor. Orada olmaz yani. Her her şeyin bir yeri evet. adamı var. Değil mi? Evet. evet evet bu böyle bir durum. Ve bu arada evet, Switch şeyini gördüm geçen gün Radikal'de çok hoş bir durumdu. Üstlerinin alınması taraftar. taraftarların üstlerinin aranmasını evet. protesto biçimi güzel Yani aslında işte taraftarın hak arama mücadelesinin bir parçası. Yani bugüne kadar taraftar yani şu son 10 yıla kadar şöyle gözüküyor yani. Tribünde bağıran kitle olsun. Bizim hani şey gücümüz bizim derken yani kulüp yönetimleri öyle düşünüyor. Bunlar bizim çığırtkan gücümüz. Sonra işte 2000'den sonra biraz değişti. Bunun biraz da müşteriye dönüşmesi. İstendi. Para harcasın fazlasını çıkarmasın, Gelsin koltunu alsın. 3000 lira versin koltuk alsın. Evet. Size devamlı formu alsın falan. Biraz ona dönüşmesi istendi. Böyle bir şey ama hani bu taraftar hakkını arayacak. Ee, mesela maçın saatiyle ilgili oturacağı tribinle ilgili yerle ilgili giriş çıkışla ilgili hmm. değil mi yani orada asıl doğrudan kendini ilgilendiren aramayla ilgili yani Türkiye'deki statların işte yeni statlar yapıldığı modern statların hala giriş çıkışlar problemdir evet. çünkü öyle kötü şeydir ki mesela turnikeler yapılıyor turnikeler bozuk yavaş çalışıyor e, ne, şu, bir stada giriyorsunuz giriş caddenin dibinde orada itiş kakış Çocuğunuz var ezilmekten zor kurtarırsınız. İşte çocuklar şimdi stada almıyorlar mesela, yani ayrı bilet almak zorundasınız, bu çocuk çocuğa bile. Hmm. Bir sürü böyle mesele var yani şeyin dışında siyasi ve bu bu konularda taraftarın tesini çıkarması istenmiyor bu konularda bile. Bıraktım ülke siyasetini. İşte şeyler iyi bir örneğini vermiş. Hani isitçili taraftarlar, bazar taraftarları. Kim bilir stada girerken nasıl aranıyorlar ki? Yani bazar taraftarlar isitç ölçücülerinde en fanatik taraftar grubu. Çünkü herhalde kim var ya bilmiyorum, sattı. Yani Özel güvenlik mi artık, polis mi? Arıyor? Tabii sattı. özel güvenlik. böyle tepkisini soyunarak evet, göstermiş tamam. şey. yani. Yani bu bunu Böyle bir şey bence aklın getirilmesin yani Türkiye İsviçre karşılaştırması. İsviçre. Kasım, İsviçre karşılaştırması mesela Kasımpaşa tribün liderlerinden birisi. Ee, evimizi Beşiktaş'a kiraya verdik. Geri kalan durum misafirimize aittir. Sağımızı vatandaşlarımız balkonlardan izliyor. paşaların e, huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yok demiş. Yani balkondan inisen <gülüyor> insanlara da biraz saygı göstermek gerekebilir eğer e, bu durumda düşünün. Alp Bey e, benim temel bir sorum var. E, bu Süper Kupa finalinde girişlerde bir alkol e, uygulaması yapıldı. Alkol metreye üfletildi evet. taraftarların evet. bir kısmı deniyor. Yani hepsi üfretilmemiş sadece bir kısmı üfretilmiş. Ee, önümüzdeki günlerde bunu görebilmek mümkün mü? Statların önünde ellerinde trafik polisleri, alkol metreyle e, taraftarlardaki alkolü ölçebilecek gibi bir sonuca varabilir miyiz? Ee, bu da tam bir komedi. O, bunun hukuk uygunluğu konusunda bir ciddi bir tartışma var. Yani aslında maçlardan önce böyle bir kontrol yapılamayacağına e, dair görüşleri var hukukçuların. Ve şey hani buna dair işte tutanak isteyin, itiraz edin gibi bir şey var. Yani üst, böyle üst üste itirazlar olursa ve çünkü bir de stada girişi geciktiren bir şey bu. Evet. Normalde insanlar yani son dakika gelen de var. Stada hani, hani İstanbul'daki şeyi biliyorsunuz trafik durumunu. Gecikirsiniz bir şey olur yani maça gireceksiniz orada son dakikada adam size şeye hissetmeye çalışıyor. Yani 6222 numaralı kanunda şu var. Ee, böyle hani madde aldığı çok belli. Yani kasıt şu öyle içmiş gibi resim mesela böyle sarhoş ayakta duramıyor ve belli ediyor hani o kişi o kişiyi maçı alma hakkı var güvenlik güçlerinin ama yani e, maça kaç kişi gelir ki böyle zirzurna şey sarhoş hani lian kızcağı parodilerindeki gibi hani iki kişi üç kişi bilemi hadi beş kişi ben sayıyorum hani içki içenlerin büyük bir kısmı böyle, o halde olmaz zaten içki içtiyse bile ya da kaç kişi içmiştir bilmiyoruz. Ee, yani hem bir pratik sorun hem de bir hak sorunu var orada. Böyle bir şey hakkı var mı ee, polisin? Yani burada işte birilerinin çıkıp yine itiraz etmesi, şey yapması lazım. Karşı konu yani ben vermiyorum, istemiyorum ee, İtiraz ediyorum böyle bir şey hakkımız yok. İşte yazılı tutmak verdin, için yaptığınızda dair tutmak verdin. Ya zorlamak lazım. Bence böyle hakkını arayarak. Şey çıkacak ama, Alp e, Can onu aslında başka bir hak açısından değil de başka bir açıdan evet. söyledi. Bu on binlerce kişiye ayrı, tek tek e, üfletme cihazı evet. bulmak gerekiyor. İhaleye girmeyi düşünüyor. Tamamen masraf bir de bu. Yani eğer e, düşünen varsa ileride bir yatırım yapmayı e, düşünen dinleyicimiz varsa ben yakın zamanda takip ettim. E, herhangi bir ihale açılmadı bu konuyla alakalı. Çünkü... Herkese aynı üfleme çubuğundan üfletilmez herhalde. O kadar taraftarı sıraya soksiyorsanız. Çubuk sayesiniz. değişiyor ya. Çubuk çubuk i̇şte o, çubuk Bilmiyorum. ihalesi yok Bilmiyorum. şu anda. Bilmiyorum. Çubuk ihalesine Bilmiyorum. girmek istiyor. Ee, ya da çubuk, ha, çubuk olur. Hı -hı. Yani bu şekilde... Ama o alkol, alkol metrede işte pratik sorun orada zaten. Assaydı alet var orada... 500 kişinin sıraya gidildi 500'ün de afsaydı kalem alkol metresi de. İşte evet. tek sıraya girip öyle bütün taraftarlar girerler satacakları. Devre biter zaten bak devresi bir Her taraftar, o da her taraftar biter. için ayrı bir aletle, yalnız çubuk olmayacak. Yanında taşısın herkes aleti. <gülüyor> Yanımda getirin falan diye. Evet. İyi fikirmiş şey. ya. Evden getir. Kendi <gülüyor> kendi, kendi. kendin getir. Yani ilgileniyorsan sonra programdan sonra bunun şeyini konuşuracaksın senle. Bir tek şöyle bir bu hafta işte Spor Bakanı'nın yayınlandığı genelgede var. Maçlarda taraftara bir belge de sıkılmayacak diye bir madde de vardır. Çünkü hmm. son dönemde bu da çok yaygındı. Yani e, özellikle 2012'deki e, playoff finalinin son maçında Fenerbahçe Galatasaray maçından sonra olmuştu. Yani stadın içinde dışında her yerde biber gazı sıkıldığı için çok sayıda kişi mağdur olmuştu Fenerbahçe stadında. Her yerde. Şimdi statta e, biber gazı sıkılmasına bir şey e, dur diyor genelge. Umarım uygulanır. Yani çok şey, örneklerini gördük. Geçen sene herhalde Gaziantep Spor Galatasaray maçındaydı yani. Evet, çok... Stad dışında sıkılıyor mu? Stadın içindekiler de mağdur oluyor. Yani evet. biber gazı şey gibi kullanıldığı için Parfüm niyetini evet, Türkiye'de evet. E, çok sıkı yol açmıştı. Şimdi e, bir iki dakika kaldı biterken de bir de bu doping meselesinden de bahsetmezsek olmaz zaten bizim programın geleneksel bir parçası bu. Eğer spor programında neredeyse konuşuyoruz ama şimdi Türkiye'de müthiş bir patlama oldu. Doping şampiyonu Türkiye diye de haberler çıktı işte ekip gazetesinde. Lekip Rekor, vayet, atletizmle ilgili lekip. yaptı bu hafta hafta başında. Böyle bir tablo yaptı. Türkiye'den 50 atlet. Işte Rusya 41 atlet. Üçüncü kimdi? Ee, diğerleri galiba Jamaika'yı AB'de. Ondan tabi sayılar daha düşük orada. Öyle sayılar değil. Türkiye-Rusya başı çekiyor. Atletizmizdeki sadece. Diğer olimpiyat şampiyonları Aslı Çakır ve Nevin Yanıt gibi de daha sonucu alınmamış. Yanıt beklendiğine işaret ediyordu. Bayağı ciddi bir şey yani. Ne diyorsun? Evet. Şimdi bir de şey de çıktı. Malum, geleneksel sporda çıktı biliyorsunuz. Evet, Kürtünlerde evet. o dahil 19 e, güreşçili doping tespit edildi. Yasaklı madde tespit edildi. E, bir şey yani aslında orada herhalde çok sık kontrol edilmiyor. Bu sene mesela doğru düz kontrol yapılınca eee müthiş şeydi. Sporcuda tespit edilmiş yasaklı madde. Başka insan da şey dedi, benim ihtiyacım yok ki ne alayım ya falan <gülüyor> diye bir <açıklamada> bulundu. <gülüyor> Gayet mantıklı bir açıklamada. Ya bu konuyla alakalı... Bir şeyler yani bu hani bu konulardaki bilimsellik ve tepkileri hayret etmemek mümkün değil. Ne alayım ben ya falan. Hakikaten Demir Levent Kürze dedi ki ya işte onun parodilerinde falan olabilecek şeyler. İşte güreşçü, ırkçı şey atmışsın. Ben atmadım ya başkası atmış. <gülüyor> Evet. Twitter'ıma girmişler falan hani evet, evet, böyle şey, artık komplo. çocukça demeyeyim çünkü hani bu dönemin çocukları çok daha uyanıklar ve şey ya yani komplonun dışında böyle bir böyle bir hani bir e, işte parodiyi ne rapsın bir saflık falan hani e, insanı dildirecek bir saflıkla şey yapılıyor. Ne alayım ben ya? Bilmem zaten tamam. Alp Bey <gülüyor> e, bu konularda yani özellikle spor konusunda son iki haftadır benim gözümü para bürüdü. E, en sonunda bu Kırk Pınar'daki e, çıkan dopingden sonra en üzüldüğüm insanda Kırk Pınar'ı aldığı için tam 807 bin lira ödeyerek e, ağa olan eczacı e, Süleyman Mecek'ti. Süleyman Mecek de bir açıklama yapmış. Doping sporcuları desteklemek istemem hukuki başvurabileceğim gibi bir şey söz konusu olabilir demiş. Yani 807 milyon bin lira veriyorsunuz. Ağ oluyorsunuz. Ağlık yaptığınız organizasyonun şampiyonu da dopingli çıkıyor. Oldukça üzüntü verici değil mi? Şampiyon değil sadece bütün her bir <gülüyor> <boy gülüyor> <ya>. Evet, <gülüyor> o aslında şey bir tür mesel mi demek lazım yani. Gereklilik sponsorluk bir tür sponsorluk söz konusu. Yıllardır 40 lira altı diye bir sistem var atlık. Spor biliyorsunuz dünyanın en eski spor organizasyonu olduğu iddialıdır. 60. jübilem kaçıncısı. Yani devam eden eski organizasyon. Daha etkisi yok. Evet, ee, evet. 640 yıllık kayıt var mı bilmiyorum ama bir de ağası var bunun. E, o da herhalde dünyanın en eski spor sponsorluğu. Ağ Olimpiyat, ee, Olimpiyat. tabii organizasyona para verir. Hani sporcuya hani, muhtemelen baş beliyonun parası da altın kemeri vesairesi de oradan sağlanıyor ama hani, sporcuydı ama tabi bu seneki Ağaç şey ee, pişman olmuş bu şeyleri gördükten sonra herkesin hilebaz olduğunu gördükten sonra evet şu yüzden soruyorum ee, diyor ki ben sokakta toplamıyorum parayı maçların yenilenmesi gündeme gelebilir ee, demiş böyle bir şey mümkün mü yani maçlar günde, yenilenebilir mi Kırkpınar? ikinci bir Kırkpınar'ı kaldırabilir yok, sanıyorum mi? sanıyorum mesela baş pehlivandan alınan birincisi mi? var ya finaldeki yani. rakibine verilecek evet. tekrar maç yapılmayacak artık ama aynı hani şey parasının bir kısmı geri verilir mi falan zannetmiyorum bilmiyorum oradaki şey nedir ee, kırp'ınar organizasyonu hani, e, sözleşmesi vesairesindeki maddeler nedir Hani e, hakkında sadeceacak kestiremiyorum Hani şey olanlar zaten cezalandırılacak yasaklı madde alar be örneklerinde de herhalde bakınız. Evet, evet. onlar zaten ceza alacaklarünmanları paraları diğer sporlara verilecek ama markanın yeniden yapılacağını zannetmiyorum. İkinci 2. Kırkpınar mukasıyla karşılaşmayacağız yani. Evet. Biz de bir de son olarak şey söyleyeyim o zaman ben bir patent bürosuna başvurduk. Er Meydanı adının logosunun değiştirilerek Doping Er Meydanı. Biraz da batılı böyle Alman gibidiriyor. <gülüyor> duruyor. <gülüyor> Doping Er Meydanı. Olsun şey ya. yapsak bir bir harfle şey yapsak Şer Meydanı diye mesela. <gülüyor> er Meydanı Şer Meydanı. Diye. <gülüyor> <gülüyor> şey tartışabiliriz bunu ama e, hakikaten evet. skandal üstüne skandallerden ve bu durumda da Türkiye'nin olimpiyat e, şansını da zedeleyebileceği de söyleniyor ama onu ayrıca başka bir gün tartışabiliriz. Evet ha, yani o tabi çok yabancı basında e, ele alınan bir konu oldu Türkiye'nin e, bu durumu bir de bazı yabancı sporcular şey... Hem Türkiye hem İspanya aileyle. Mesela şey bu iki ülkede sabıkalı bunlara oy vermeyin. Madete ve İstanbul'a oy vermeyin diye şey yapıyorlar. Çağrı yapıyorlar. Bir sıkıntı var. Doping lobisi. Evet. Olimpiyat, Olimpiyat lobisi. Haksız da sayılın diye bir Şeyi konuşamadık tabii. Rusya'daki de ayrı oradaki e, gay haklarına, şinser haklarına evet. e, karşı yapılan sağları da evet. zamanımız kalmadı. Pek hatta dün sırıkla atlama dünya rekormeni ve dünya şampiyonu için Bayavo'nun tepkisi iyice yerinden uyuptuk beni. Ne demiş? Evet, de gördüğünüz gibi. Ee, şey işte dünya atletizm şampiyonası var Moskova'da o altını aldı. İsveçli yüksek atlayıcı Emme Gren tırnaklarını gökkuşağı renginde boyamış. Eee eşcinsel destek vermek için hani Rusya'daki şeylere karşı olarak. İçin Bayavo'da böyle bir şey olamaz. Kendisini kınıyorum. Çıkarılan kanun doğru. Zaten Rusya'da böyle şeyler olmaz demiş. Biz normal ya, şurada Böyle şeyler olmaz. Evet. Sokakta gördüklerini dövüyorlar ama evet. evet. Sokakta gördükleri eşcinselleri. Böyle Rusya'da... şeyler olmaz. Rısın... Rısın olmaz. olmaz diye sormak. Rısın, Rısın beye, beye beye hakikaten e, utanç verici bu demecinden dolayı da kınamalarımızı bildirin. Peki. Yani o... büyük bir şaşkınlık yaşadım. Evet. Hı. Spor da spordan, spor olmaktan yavaş yavaş çıkıyor galiba. Ne yapalım? böyle gideceğiz. Belki haftaya e, var mısın? Ne görüşürüz herhalde? Görüşürüz. Belki. Evet, e, çok. İyi yeni alıyorum. Çok görüşmek teşekkürler zaman. görüşmek üzere. Alp Ulagağaylı Spor. Önce de Açık Gazeteyi de bitirmiş oluyoruz. Şimdi bir kısa aradan sonra da şeye geçeceğiz. Bu haftanın Açık Gazetelerini bitirdik. Son özel Gezi Parkı özel programına geçeceğiz buradan evet, da. Artık felaket beniz kalmadıysa bitiriyoruz bu haftayı galiba. Daha çok var da artık zaman kalmadı. Hepinize günaydın. Günaydın. günaydın. günaydın. a ce